Mayır merhabalar. Nasılsın? Heyecanlı mısın? Sen nasılsın? Heyecanlısın. Ben de çok heyecanlıyım ya. Niye acaba bu bu seçim böyle acayip peyjanlı bir durum söz konusu oldu? Neden böyle oldu dersin? Mayır, insan her gün bir referandum yaşamıyor. <gülüyor> Ney neyin referandumunu yaşıyoruz abi bu sefer? Yani buna seçim diyemeyiz herhalde, bir referandum bu. Evet veya hayır. Böyle bir istiklal mücadelesi gibi bir durum söz konusu sanki değil mi? Yani bilmiyorum bayraklara tırmanmadın mı sen üzerine basa basa insanların en üste çıkmak için? Doğru evet bir bayrak tırmanmaca durumu vardı bir de e, nedense böyle bir şey durumu var. E, her gittiğimiz yerde bu son şeyi e, çeteyi ortadan kaldıracağız. Son kaleyi yıkacağız. Bir kere daha bize oy verin. Artık bundan sonra önümüzde hiçbir engel kalmayacak propagandası vardı. Ee, acaba bu böyle biraz ters tepmiş olabilir mi? Sonuçlar böyle çok henüz ortada değil ama. Yani uzun gece tabii. Maraton gibi gece. Saat 21. Ee, öncelikle bizi dinleyenlere e, merhabalar demek istiyorum. Bu güzel akşamda herkes herhalde çok heyecanlı bir gün geçirdi ama akşamı gününden de daha heyecanlı evet ve geceye hızlı başladık Mahir yani dezenformasyon veya enformasyondaki asimetri denirse herhalde bu gece bunun bir kitap örneği gibi çeşitli kanallardan çatallanan haberler var özellikle tabi Türkiye'de iki haber ajansından Cihan ve Anadolu Haber Ajansı olarak ajanslar birbirleriyle çatallanıyorlar onun için gecenin daha başlangıcında e, kendinize mukayyet olun. Yani gerçekten biraz e, kavga dövüş başladı gibi. Şimdi biz de çok heyecanlıyız. Herkes görüyorum Twitter'dan, Facebook'tan. Hatta konuklarımıza dahi son anda ulaşmakta zorluk çektiğimiz oldu. Ama e, sonunda hepsine ulaşabildik. Herkes acayip bir şekilde... E, sonuçları takip ediyor. İşte biri diyor ki Ankara'da %39 oldu, öbürü diyor ki %38 oldu. Hep son dakika bir önceki dakika modunda ilerleyen bir durum var. Benim e, herkese yapmak istediğim bir duyuru var. Bizi kaç kişi dinliyor şu anda emin değilim ama e, bundan uzaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olan, ortada olan şey bence çok basit. Anadolu Ajansı e, seçim sonuçlarını manipüle ederek hani bu Zaten yalancının mumu yatsıya kadar yanar hesabı. 3-5 saatte olsa belki de hani anlık insanların heyecanlarını yükseltip olmayacak şeylere sonuç verebilecek bir şekilde biraz provokatif bir sonuç yayınlaması yapıyor. Buna çok takılmaya gerek yok. Bence seçimin en büyük kazananı benim gördüğüm kadarıyla benim bütün arkadaşlarım diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle bir seçim görmedim Türkiye'de bugüne kadar. Yani bu kadar herkesin ilgilendiği, herkesin oyuna sahip çıktığı, herkesin gidip sandıkları korumaya çalıştığı, işte şu anda yayına verdiğimiz bir takım fotoğraflar var. Gerçekten inanılmaz. New York'taki buluşmanın fotoğrafı var mesela onun içinde. Birlikte buluşup sonuçları takip ettiği ve de ilgilendiği politikanın kendi hayatlarındaki birçok şeyi değiştirdiğine İkna olduğu bir seçim daha önce görmedik diye düşünüyorum ben. Katılır mısın bilmem. Katılırım. İnsanları birleştiren bir gece. E, ayrıştırdığı kadar birleştiren bir gece. Biraz bana e, 70'lerden 80'lerdeki televizyon gecelerini hatırlatıyor. <gülüyor> e, i̇şte bize kim oy verdi? İşte kaç 12 puan verdi? Kaç 1 puan verdi diye. Evet. Ben bu dezenformasyon dahil olmak üzere hepsinin esas heyecanlı gecenin heyecanını artırdığını düşünüyorum. <gülüyor> Bugün boyunca, bu gece boyunca önümüzdeki 200 saatte de konuklarımızla bağlandığımız zaman Ankara, İstanbul, İzmir, New York hepsinden ayrı ayrı herhalde bunun bu heyecanın bir parçasını bulabileceğiz. <gülüyor> Fakat bu seçim sandıklarında da ben o heyecanı şahit oldum. <Gülüyor> ee, neredeyse insanların ben de dahil olmak üzere ellerim titriyordu ee, aman bir yanlış yapmayalım bu seçim çok önemli aa işte seçimlerde e, okul bahçelerinde duyduğum diyaloglardan bazıları işte altı kere baktım doğru mu attım diye aman çerçeveyi iyi tutturmaya çalıştım ee, evet işte müsvet tekağına 3-5 kere bastım ki gerçeğini basmadan önce bir deneme yapayım şeklinde <Gülüyor> demek ki e, yani hata yapmamaya dair bu kadar bir çaba sarf ediliyorsa demek ki bayağı da bir ilgi var. Ama bir insanları birleşip... bunu yapması çok güzel. Biraz sonra da zaten ilk konumuza bağlandığımız zamanda göreceksiniz. İşte adını vermeyeceğimiz bir gazetenin Ankara ofisinden yabancı bir konumuza bağlanacağız. ve New York'ta diğer konumuza buluştuğumuz zamanda o New School'da New York'un merkezinde orada da 100-120 Türk beraberler. Herhalde bir mahalli seçimde, bir yerel seçimde bu kadar çok insanın bir arada olduğu e, bir seçim yaşamadık. o için Türkiye için büyük bir kazanç. Biliyorsun e, Fransa'da ve Amerika'da çıkan bazı gazetelerde Türkiye'nin yerel seçimi global seçim oldu diye bir takım haberler yer aldı. E, bunun tabii en büyük herhalde sebeplerinden biri aslında yasaklar. Twitter ve YouTube'un yasaklanması, bütün... E, seçimin önemini arttırdı diye düşünüyorum. Çünkü e, yani bir şey yasaklanıyorsa ya da bu kadar önemli bir durum varsa demek ki bu seçiminde çok büyük bir önemi vardır diye düşünmeye başladı herkes. E, o yüzden özellikle son zamanlarda Türkiye'de yaşamaya başlayan yabancı gazeteciler de e, adeta sanki böyle bir ömürleri boyunca orada yaşıyorlarmışçasına bilgiler paylaşabiliyorlar. Ben çok bunun da aslında pozitif bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden e, olaylara hakim olmayan gazeteciler ya da yurt dışında yaşayanlar çok sığ bir şekilde bakıyorlardı Türkiye gerçeklerine. Ama şu anda e, daha bilgili olaya yaklaştıklarını düşünüyorum. Şimdi Onur istersen şöyle yapalım. İlk konuğumuzu almadan önce senin de orada bir konun var. Daimi konuklarımız var bu yayında. E, birisi e, Berna, birisi de Jack. E, istersen önce Jack son yaklaşık 3 saattir burada sonuçları takip ediyor herkes olduğu gibi e, Jacktan çok kısa bir durumu evet, al çok kısa bir durumu. Çünkü Çünkü Çünkü Çünkü e, e, Çünkü buradaki e, bir takım gelen mesajlarda işte açılan sandık sayısından dolayı farklı sonuçlar olduğu vesaire söyleniyor e, bunu bir Jacktan dinleyelim istiyorum Selamlar Onur nasılsın Merhabalar Jack. Merhabalar, merhabalar. Evet, Mahir'le beraber inceliyorduk sonuçları neler oluyor diye. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi iki tane haber ajansının, Anadolu haber ajansı ve Cihan haber ajansı farklı bilgiler veriyorlar. Ama şu anda Cihan haber ajansına biraz daha meyilli olarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da ve Ankara'da yaklaşık %1-% yarımla CHP geride görünüyor. Hı hı. Ama İzmir'de CHP önde görünüyor. Büyük ihtimalle İzmir'i aldı zaten. orada biz e, Orası kesin gibi görünüyor ama. Onun dışında da Türkiye genelinde şu anda yakalamaya başladı aslında. CHP'nin e, AKP'ye doğru yaklaştığını görüyoruz. Ama tabii ilerleyen saatlerde daha net olarak belli olacak işlerimiz geçeceği. Ama herkeste bir heyecan, elektrik kesintileri bir yandan, e, olaylar bir yandan işte, ölüm haberleri var e, bugün gelen üzücü birkaç tane. Ee, ...bu şekilde devam ediyor olaylar. Cihak yaklaşık 2 saattir canlı olarak takip ediyorsun. Ee, Anadolu Ajansı'na ve Cihan e, Haber Ajansı'na yan yana bakma imkanı oldu mu? Oldu oldu. Yani evet. Ee, biraz alakasız ya ikisi. Yani şu anda Cihan Haber Ajansı %20 açılan sandık gösteriyor. Anadolu Ajansı %40'a yakın açılan sandık gösteriyor. O yüzden e, nasıl olduğunu bilmiyorum. Elektrikli olmadığı için oralarda ulaşamıyoruz da arkadaşlar. Büyük ihtimalle e, internet falan da yoktur büyük ihtimalle orada. E, biraz kapalı bir seçim var orada. Açık yani lütfen ki... Jack, rica ederim. Yani Brooklyn'de olduğunuz için siz de büyük ihtimalle bugün e, Brooklyn muhtarını seçmek için e, sandık başına gittiniz. Yani oradan öyle bir harçtan okumak çok kolay diyeceğim. E, <gülüyor> <gülüyor> e, şaka bir yana e, evet gerçekten elektrik kesintileri var. Evet. Paylaştığımız fotoğraflardan bazıları da elektrik kesintisi içerisinde sayılan oylarla alakalı. Yani böyle bir günde tabii insan elektriklerin kesilmesine hayretle bakıyor. Yani alıştık tabii Google, Twitter falan derken elektrikler de gidiyor. Ee, çeşitli herhalde biz e, bu tür firmalarımızda bir sorun mu var acaba? Neden? bugün evet. Bunun gibi bir günde elektrikler gitsin. Aslında tahmin ediyorduk değil mi? Yani bugün e, hiçbirimiz eğer elektrikler kesilmeyip herhalde çok temiz olacağına inandığımız bir seçim olsa... Ben bayağı şaşırdım böyle içimize sinecek bir şekilde. Bayağı bu şekilde mesela elektriklerin kesilmesi aslında algımızı tehdit ediyor biraz da. Bana öyle geliyor. Mesela elektrikler kesildiği zaman evet olması gereken şey olmaya devam ediyor. İşte iki tane farklı kaynak görüyoruz. Haberler düzgün şekilde akmıyor. Bilmiyorum benim beklentilerim da en azından. En azından öngörülerimizde haklıyız. Öyle bak Onur. <gülüyor> öyle bakmak lazım. Olumlu bakmak lazım. Bütün gece de zaten bu olumlulukla bakıyoruz. Biraz ben daha... çok güzel bir gün geçirdim. E, ya Benim için bayram gibi bir gündü insanlar geldi. Burada toplandık, oy verdikten sonra e, güzel bir mangal yaptık. Tütsü yaktık, e, dualar ettik e, geleceğimize dair. Vay be, ibadet gibi yani. E tabi ibadet yani sonuçta kabile kültürü. E, oy, de, oy tanrısından. Oy e, tanrısından adakları adadık. E, Küçüklü büyüklü hayvanlardık. Evet şimdi... Şeyden bahsedelim bir iki tane yayın uzun süreceği için bu sefer bir iki teknik konudan bahsedelim. Üç kanaldan yayın yapıyoruz umuyoruz ki üçünden de yeteri miktarda ses ve görüntü aktarımı sağlanabiliyor ama gördüğüm kadarıyla bir sorun yok. İkincisi birden fazla konuk almayı düşünüyoruz umuyoruz sorunlar olmayacak. Yaklaşık sanıyorum altı konumuz olacak bugün arka arkaya ve kısa olarak. Bir diğeri Sizinle e, görüntülerimizi paylaşmıyoruz. Çünkü bu bizim zaten formatımıza aykırı. Onun yerine e, bir takım anlık televizyon ekranlarında göremeyeceğinizi düşündüğümüz görüntüleri paylaşıyoruz. Bunların çoğu Twitter'dan bize bildirilen görüntüler ya da bizim gördüğümüz şeyler. E, benim tabii bu görüntüler içerisinde en hoşuma giden şey e, Feme'nin yaptığı eylem. Çünkü e, kimseye zararı olmayan aslında tamamen sivil... E, itaatsiz bir eylem ve de bir protesto eylemi. Bu e, bence çok demokratik bir yöntem. Ne yazık ki e, sanıyorum gözaltına alınmışlar ve kendilerinden haber alınamıyor. Ama e, benim için günün manşeti sandıkta hesaplaşalım diyenlerle sandıkta hesaplaştık diyen Femen Türkiye. E, o yüzden onlara buradan ben en azından kendi adıma sevgilerimi gönderiyorum. Evet. 198.153 0.92, <gülüyor> Güzel bir yere yazmışlar. Okuması şey oluyor. İyi oluyor. Kolay oluyor gerçekten. Kolay, kol okuması kolay <gülüyor> bir yere yazmışlar. Türk bayrağı da çok güzel çizilmiş. Ee, hafif böyle ilkokul 4 gibi ama e, bence şık ve e, ruhunu vermiş Türk bayrağının. Yani Türkiye bayrağının ruhunu vermiş. Evet. Onur e, istersen ilk konuğumuzu yavaştan almaya başlayabiliriz. E, çok Bizim bugün yapmaya çalıştığımız şey, birçok insanın da fark etmiş olduğu gibi diye düşünüyorum. Ee, normal bir televizyon kanalını açabilirsiniz, onun sesini kısabilirsiniz. Bizim de sesimizi açabilirsiniz. Bizim gösterecek çok fazla şeyimiz yok, anlatacak çok fazla şeyimiz var. Bana sorarsanız onların da gösterecek bir şeyleri var ama anlatacak çok fazla farklı bir şeyleri yok. O yüzden e, bizim konukların televizyonda her gün karşımıza çıkan karakterlerden daha farklı olduğunu düşünüyorum bugün. Evet yani konuşan kafaları her gün izleyebilirsiniz, e, dinleyebilirsiniz ama daha çok denildiğin gibi izliyoruz onları. Hı hı. Ve e, görüntüleri de biraz e, yani gereksiz oluyor tabii sonuçta görüntüde fazla bir şey olmuyor. Bu, bu akşam belki grafikler olacaktır. Televizyonunuzu kapatmak istemiyorsanız tabii grafiklere bakmaya devam edin ama e, kendinizi e, biraz daha olayın sadedine doğru odaklamanın zamanı var. E, eğer mesela şimdi CNN Türkiye açtığınız zaman Melih Gökçek konuşuyor olacak. Herhalde ne diyeceğini tahmin edebiliyorsunuz. Böyle tahmin edilebilir konuşmalar yerine biraz daha hani sürprizli konuşmalara yer bırakmamız lazım. Okey. Bunu ekledikten sonra o zaman ilk konuğumuzu telefonla yayına almaya çalışalım. Maip telefonla bağlantı yaparken ben de ilk konuğumuz hakkında kısa bir bilgi vereyim istersen. İlk konuğumuz Jim Maltepe. Kendisi Ankara'da ikamet ediyor. Bir Amerikalı. Gezi sürecinde de gayet aktif oldu ve şu anda Ankara'da bir gaz gazetenin, e, milli bir gazetenin e, Ankara ofisinde e, hafif bir parti ortamı var. Oradan bize bağlanacak. E, kendisi biraz önce o yayına başlamadan Hello. konuştuğumuz zaman. Hello. Evet, Jim Banu merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Jim? İyi, çok iyiyim. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Biz de çok iyiyiz. <gülüyor> <laughs> exactly. I think hey. he, he didn't, he didn't get this one, okay. <laughs> no, I didn't. I, that's about the extent of my circuit. So, Sorry. <laughs> no problem. It was a good start. So you are on live broadcast right now with Adaptasyon and thanks for joining us. Can you tell What? us a little bit about the environment that you are in right now? Well, right now I'm uh, at an undisclosed newspaper. And uh, everyone is intently watching the news and checking their computers all the time. Uh, from Well, when I got here, I came from my house where I was also checking the computers, frankly. <laughs> so, Jim, can you tell us how many people there are at this undisclosed location in Ankara right now? Uh, it's not many. I think only about 10 or 15 people. And they're working Hello. diligently in explaining to me all the complications that are occurring with the vote count. So what is the complication? I mean, as, as far as we follow from other uh, broadcast channels, obviously there are two mainstream agencies that they deliver the results to different media uh, broadcasts, right? So. And there are some discrepancies and, and differences among these results, and that's that's the main perspective on the discussion tonight, I guess. So, what what is like what is the reason for this? Do you have any insider information about that? No, actually, I asked about that as soon as I arrived here, and nobody knows why this is happening, mm -hmm. and it doesn't make very much sense to me either. Um, both are, both are counting different numbers, but they're also counting different amounts. They're saying that they've opened more ballot boxes in one agency than the other one mm -hmm. and I don't know how that's possible <laughs> yeah, I think strange. that's that's like one of the main questions tonight, but um, Jim, I'd like to ask you something so you are you live in Ankara and now you found yourself in this crazy election environment. I think it's going like for the last 45 days, like lots of tapes released online and lots of scandals are leaked every day. And now today there's the election and I'm sure you can also feel as we do that there's a lot of emotion, there's a lot of emotional attachment from all different parts of the society to this election. If you compare to elections in the United States, especially the two elections before when Obama started his change campaign, Do you find any similarities, or like, is it totally different? Like, can you tell us a little bit more about your observations regarding the differences between elections in the U.S. and elections in Turkey? Uh, sure. Um, first of all, I have to say it's a very different kind of feeling, um, but that may be due to my sort of uh, distance perspective, since I don't really understand everything that's going on. Um, but on the whole, I think it's it's much more emotional than. I think Americans would be about it. I'd say aside from uh, President Obama's first campaign, uh, which was pretty bipartisan and divided the country, um, but the division here is, is really palpable. And it's almost hard for me to observe in, in my sort of living situation in Ankara, since I'm surrounded by sort of similar kinds of people and don't really travel to parts of town where there are, say, different kinds of people. <laughs> um, <laughs> So it's difficult to discern, but I mean it's, it's really kind of an angry campaign on both sides, and I, that's sort of astounding to me. Um, one side is hurling accusations at the other, um, another one's reading wiretapped conversations on mock television. Uh, and these things, I think, especially the wiretapping issue, I think if that was occurring in the States, it would be kept behind closed doors. I don't think people would be allowed to, to hear that kind of stuff until it was absolutely necessary or the absolute right time. But it seems that every day here has been the right time for these things to come out. So in a way the Turkish uh, election preparation campaign has been more transparent since uh, we, we had tapes every single night, right? Yeah, I think it's much less rehearsed um, than in the States. You know, the, when you see like even pundits and news people talking aside from, well in addition to like the campaigners, um, they're very practiced in America. They don't really Um, don't really reveal too much, you know. They sort of tend to say the same things in different ways. And here, watching uh, the prime minister, for example, he's just sort of uh, free-flowing, you know, stream of consciousness uh, stuff that's coming out of him, and he says things that he probably shouldn't say <laughs> necessarily. Uh, and for the other side too, it's the same. I mean, they they kind of they're unrestrained. Let's say. So more spontaneous, more unrestrained, more visceral in that way, and more open to surprises, too, because it's less rehearsed. Yeah, I think so. So let me ask you a question about uh, Daily Zaman, because I know that you are a daily Daily Zaman reader, and you've been following uh, news from Daily Zaman for a long time. Uh, what's your perspective on Daily Zaman? Well, I have to sort of correct you. I I read uh, mm -hmm. Daily Herald. I would say oh no sorry, Daily Herald. Okay, misinformed. Yeah, but I do I do check them both. Um, uh, the perspectives vary very greatly, I think, between them. Um, I would say though that Daily Zaman has a more I think balanced perspective, They're more sort of pro-government people uh, and uh, sort of uh, opposition party people, whereas Daily Herald seems dominated by uh, opposition views. Um, but I like them both, I think, as news outlets in general. Uh, they, they definitely do good reporting, and I think uh, reading some of the opinion pieces in English, I, I'm often astounded that uh, these reporters are still employed <sighs> So you tend to find some gutsy articles then, huh? Definitely, I think, <laughs> and it differs uh, from what's published in the Turkish media, perhaps. I think like the, yeah, English sense, right? English columns are a little bit different in terms of tone. Actually, they can uh, bring up the tone quite a bit, and uh, because it's in English, I guess, so it's not as uh, easily traceable when it's in Turkish. Mm -hmm. And uh, so, in a way, they both Daily Zaman and Daily Uriyet are in in a different manner. Uh, let me ask my last question, uh, Mr. Maltepe. Uh, By the way, Jim Maltepe is a daily Maltepe smoker, and he <laughs> loves Maltepe cigarettes, and uh, how's the that night going to shape out yeah. for you? Um, What's that? How's the night going to shape out for you? How long are you going to stay in, at this undisclosed uh, national newspaper headquarters? Uh, are, are you guys going to stay there for a long time? Are there any drinks around? Uh, give us a little uh, perspective on the background here. Okay. Um, well, I was kind of impressed by how subdued it was here. People are concentrating pretty heavily. Um, nobody's really drinking alcohol. There's a lot of tea going on. People are working, really. Um, I imagine that'll change later in the night as things become more clear and get more exciting, perhaps. Um, it, as far as my own plans, I'm going to sort of stay here for another hour or two and wait till about at least 25% of the vote is in and then go to another party um, with a bunch of foreigners actually, see what that's all about. So foreigners are going to party on election night? Yeah, as far as I know. Perfect. Yeah. <sighs> yeah. Um, and I'm, everyone in Ankara is sort of... Uh, there's high tension here, everybody's sort of curious what will happen with Meli Gürtchik and Mansur Yavash. And uh, I think hopes are high on either side. <sighs> um, What's but, your guess, Bill? Who's gonna win? My we, guess. Well, everyone I, I think speculates, Yamash. so we can do the same. What's that? Everyone does speculation, so we can do the same. What's your guess about that? I'm gonna guess that it's gonna be Avash. Oh, okay. Yeah. Why not? Yeah, that's a good guess. All right. So, <laughs> thank you so much, Jim Maltepe. Thank you very much for having me. <laughs> Jim Maltepe left us on a very good tone and said that Medik is going to lose the election tonight in Ankara. Ankara of course is the, I think, the most important place uh, on the whole map tonight. Uh, thank you so much, Jim. Yeah. Let us You're know if the, if the party I'd goes like wild, the... you can connect to us again. <laughs> okay. Yeah, if, uh, I'll let you know. Um, as of right now, on my way over to the streets were extremely quiet. Okay. If that's any kind of information. Okay. Uh, and that that may change later on. Okay. Thank you again. All right. Thank you. Bye. Bye. Bye bye bye. Sean e, G Maltepe, Bizi Ankara sokaklarının oldukça sessiz olduğunu söyledi. Fırtına öncesi sessizlik gibi e, herkes herhalde bilgisayarlarının Televizyonların başında ama e, Cim'in söylediği gibi gecenin giriş hayatına göre birkaç saat sonra e, belki e, kesin sonuçlara gelmeye başladığı zaman herhalde e, araba kornalarından e, kimin kazandığını e, anlayabileceğiz. Kornalardan nasıl anlayacağız? Kornaların çalış biçiminden anlayabileceğiz. Medik yokçak çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Farklı mı çalıyorlar? Ya belki de evet saat kulesine kimlerin tırmandığından da anlayabiliriz. E, Efendime söyleyeyim bilemiyorum artık anlayamıyorum. Belki şey. radyoyu işgal eden olur. Öyle şeyler olabilir mi acaba? <gülüyor> evet böyle sanki Şili, Brezilya gibi falan. 1970'ler ama birçok anlamda hani artık neyin olup neyin olamayacağı konusunda... ...biz genelde bu tür konularda tabii yanlı yayın yaptığımız tabii bariz bir şekilde yanlış yayın yapıyoruz. <gülüyor> Referendumunda hangi tarafta olduğumuz da belli bu asker olduğu için hani bu konuda herhangi bir şekilde kendimizin maskelerinin bir anlamı yok. Ee, ama yine de dikkat etmeye çalışırız. Mesela dedikodudan hani gerçek, hangisi dedikodu, hangisi gerçek, onlara dikkat etmeye çalışırız. Çünkü ne kadar yayınlı yayın yapsak da oldukça e, yansız insanlarız. Çünkü yani çok sağlam bir ayak görüşümüz var şu ana kadar. Tabi bu zamana değişebilir. Aa, ama durduğumuz yerde hani e, herkese rahatlıkla şakabiliyoruz e, tabiri caizse. Yani e, ama bu gecenin gidişatı gerçekten de hepimizi heyecanlandırıyor. Ben gerçekten bu dezenformasyondan hoşlanıyorum şu anda Mahir. Biraz mazoşist mi bulacaksın bilmiyorum ama. Genelde bu tür bilgide de bir otoritenin olmaması ve çeşitli otoritelerden yanlı bile olsa değişik seslerin çıkmasına bir zenginlik olarak bakıyorum. Çünkü zaten sonucunda belli bir sonuç olacak. Ve burada da hani şaibe olabilir %1, %2, %3 geçen oy ve ötesi programında konuştuğumuz gibi şaibenin zaten maksimum limiti belli. Hı hı. Ee, bu ülkede en azından, başka ülkelerde belki şaibe çok daha fazla olabiliyor. Ama bizim ülkede yine de hani orta karar bir ülke olduğumuz için bunun yüzdesi bellidir. %4'leri Yüzde 5'leri aşmaz hiçbir zaman ki bu da çok önemli. Çok çok önemli. Ee, ama bunların yanında bu dezenformasyon yani kesin sonuçlar oluşuncaya kadar değişik kaynaklardan bilginin bile tek bir gerçeklik derecesinde açıklanmaması ve yanlardan gelmesi bence bize çok iyi bir tecrübe oluyor. Yani bu olayın dışında olan insanlar olarak değişik kanallardan bilgi almayı öğreniyoruz. Bazılarımız diyeceksin ki bunu yapıyor mu? Hayır. Bazılarımız ne yapıyor? Tabii alışılagelmiş hangi kanalı dinliyorsa onu dinliyor. İşte hocanın kanalını dinliyorlar, efendim sermayenin kanalını dinliyorlar. Havuzun kalanını dinliyorlar veya işte kendi illerindeki yerel yayınları dinliyorlar. Bizim tabii buradaki pozisyonumuz biraz daha bu yayınlar arasında geçişkenliği sağlayabilmek hem gerçek yani normal hayatımızda hem de bu gece ve bunların arasından gerçek olanı bulabilmek. E, ve bu seçim de esas çok sembolik bir anlamda. Genelde de hayat böyle yaşayalımız gerekiyor. Çünkü tek kanaldan beslendiğin zaman hep ne yapıyorsun? Tek kulvarda koşan bir at gibi oluyorsun. Önüne bir engel geldiği zaman engene tosluyorsun. Ama hemen kulvarı değiştirebilen bir durumda olmalısın. Bizi ilk kez dinleyenler için de söyleyelim. Programımızda da adaptasyon. Adaptasyon yalnızca evrim süreci boyunca işte bin yıllarla, milyon yıllarla olan bir şey değil. Günümüzde adaptasyon saniye saniye olan bir şey olduğu için artık hani bu tür koşuları, bu tür maratonları koşmaya da hazır olmalıyız. Onun için bu dezenfermasyona Olumlu açıdan yaklaşıyorum. Şöyle Bilmiyorum şey sen, sen ne dersin bu konuda? Yok çok doğru katılıyorum. Zaten hani birazcık da uğraştığım işler gereği. Hem de ne bileyim başka şeyleri çeşitli çeşitli açılardan görmenin daha doğru olduğuna inandığımdan gereği. Zaten birçok farklı kanaldan aynı şeylerin izlenmesi gerektiğini. Ben ya yani kanal derken sadece televizyon kanalı anlamında değil ama haber aldığımız ya da düşüncelerimizi şekillendiren bilgileri. Eriştiğimiz kanalların farklı olması gerektiğini düşünüyordum. Aslında Türkiye şu anda birazcık da bunun e, tecrübesini yaşıyor diye düşünebiliriz. E, fakat tabii burada şöyle bir şey var. Benim mesela kişisel olarak sana sormak istediğim şey şu. Ya Ben mesela herhalde son 45 gündür falan e, daha önce çok da ziyaret etmediğim her türlü siteye girdim. Her türlü farklı okumadığım gazeteden makale falan da okudum. E, bunun genel olarak herkes tarafından yapıldığını düşünüyor musunuz? Şu anda mesela ilginç bir e, ittifak demeyeyim ama aynı çizgide hizalanmalar oluştu ya Türkiye'de. Yani ne bileyim işte mesela e, insanlar Nazlı Ilıcak seviyorlar falan artık ya da zaman gazetesinden makale paylaşan hani 3 sene öncesi ulusalcısı diye tanımlayabileceğimiz insanlar şu an zaman gazetesinden makale paylaşabiliyorlar. Bunun böyle gerçekten iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum ama çoğunluğa yayıldığını düşünüyor musunuz? Ya sonuçta bu bir zaman gerektiriyor Mahir. <gülüyor> Önce zamanı olacak ve imkanı olacak. Yani belki internetle imkanımız biraz daha arttı. Diyelim zaman ve imkanım var. Üçüncüsü tabii en önemlisi isteğin olması lazım. Şimdi genelde bizim menfaatlerimiz dahilinde veya gerçekleşmesini istediğimiz e, gerçeklere dair olan bilgileri daha kapsayıcı oluyoruz. Şimdi sen bir şey olmasını, bu Zeynep Gece'nin sonucunda bir sonuç olmasını istiyorsun. Hı hı. Ve şu an tüketmeyi seçtiğinde kanallar o sonucu sana önceden söyleyen kanallar. E diyorsun ki tamam demek ki bu sonuç oluşacak. Yani neden kendimi boşu boşuna üzeyim ki diyorsun. Çünkü sonuçta aynen e, Cimmal Tepeli dediği gibi çok duygusal bir süreç. Bu süreç içerisinde duygularının devamlı aşağı inip yukarı çıkmasını ve çeşitli kanallardan beslenerek e, kafanın karışmasını ve kalbinin e, e, bulutlanmasını istemiyorsun. Biraz daha rahat yaşamak istiyorsun. Biraz daha zevk istiyorsun. Yani sonuçta zevkli bir süreç olsun istiyorsun. Ve sana en fazla zevk veren şey de senin menfaatin. Yani aa, benim istediğim adam kazansın çünkü onu çok seviyorum, ona aşırım ve onun için her şeyi yaparım. E, e, bu gibi bir... E, duygusal bir süreçten geçtiğin zaman çeşitli kanallardan beslenmek pek de yani senin işine gelmiyor doğrusunu söylemek gerekirse ee, biraz daha yani daha kafada yaşıyorsan yani duygusallığın yanında biraz daha kafayı çalıştırıyorsan ki bu her zaman da iyi bir şey değil bence çünkü yani kafayı çalıştıranlar genelde ne tür <gülüyor> muallaklara düşündüğünü biliyoruz yani iki arada bir deride de kalıyorsun çok kafayı çalıştırdığın zaman ama e, ben biraz şey diye bakıyorum buna mahir yani illa gerçeği yakalamak değil olay. Yani değişik kanallardan gelen değişik bilgiler sayesinde insanları tanıyabilmek. Yani o kanalları tanıyarak zamanla da hani önüne herhangi bir metin geldiği zaman, herhangi bir görsel geldiği zaman bunu çok iyi değerlendirme imkanı buluyorsun. Çünkü anında onun neresinin yanlı e, ve neden hangi taraftan yanlı olduğunu anlamaya başlıyorsun. Ama doğrusunu söylemek gerekirse geçen gün... Ee, ben bile hani bu konularda biraz kendimi yetiştirmiş bile olduğum halde e, zorluk çektim. Çünkü sen bana e, hilafetçilerin bir videosunu gönderdi. <gülüyor> ee, oy verme. Evet. Oy verme. Oy verme diyorlardı. Şimdi ben hani orada zorlandım. Acaba hani alışmışız son 3 ayda. adam mısın, B'den misin, artı mısın, eksi misin derken. Ya bu adamlar nereden çıktı, bu kadınlar nereden çıktı diye. Hani kendi kendime sordum. Pek de anlayamadım. Ee, oy verme diyorlardı. Hani... İşte bu tür sürprizler de olabiliyor. Ee, birkaç seçim öncesinde en çok tartışılan konulardan biri sanırım bu ilafetçilerin anarşistlerle aynı çizgiye gelmiş olması ee, ya da işte basket hareketinin tatava yapma basket hareketinin birçok e, belki de CHP'ye oy vermeyecek insanı aslında CHP'ye oy vermeye ikna etmiş olması diye düşünüyorum. Ee, Berna yanında biraz da onunla konuşabiliriz e, diye düşünüyorum evet Berna Kahraman yanında adaptasyona önce e, ilk e, geçen Aralık'ta yani e, 2002 Aralık'ta hı hı. 2013 değil de 2012 Aralık'ta gezi olaylarından 6 ay önce bağlanmıştı e, Taksim yeniden düzenlenmesi konusunda konuşmuştuk ondan sonra gezi programlarına başladığımız zaman 4 tane gezi programı yaptık Onların üçüncüsünde de yer aldı. Ee, güzel bir perspektif vardı tabii gezi programlarının üçüncüsünde. Ee, Ortam entellerine e, ve şu ana kadar işte e, artık ne diyelim Burcu'uma mı Aydın mı nedir onların işte kentten, kente çok hemen geldi köyden kente geldik her şey bunun yüzünden oluyor diyen e, zatlara karşı e, güzel de birkaç tane yorumu olmuştu. O ee, zaman Berna'ya şunu soralım. E, merhaba Berna. Ben şu an anlayamıyorum. Merhaba Mahir merhabalar ee, Sana o zaman şunu soralım Onur'un bahsettiği gibi Gezi'yle ilgili konuşmalar yapmıştık ee, Gezi'nin bu seçimleri olan etkisi ne? Ya da Türkiye'de neyi değiştirdi sence Gezi? Benim gördüğüm şu an e, Gezi'den sonra e, Türkiye'de sürekli olarak apolitik diye tanımladığımız bir kesim vardı politikaya çok ilgilenmeyen fazla evet. takmayan bu kesimin kesimde kesinlikle bir e, hareketlilik e, ve e, sanıyorum herkesin tekrar ettiği bir şey. E, e, biz kendimizi yalnız zannediyorduk ama aslında değilmişiz duygusu. Hı hı. Geziden sonra ortaya çıkan bence çok e, bariz bir şekilde. Bence yani bu seçimlerin bu geziden itibaren seçimlere seçimlere kadar gelen süreçte benim için en önemli şey insanların çok daha fazla ilgi göstermesi, katılması ve bireysel olarak kendini sorumlu hissetmesi. Hı hı yani gezi geziden sonra bunun değiştiğini düşünüyorum. Bu ya yani geziyle birlikte bunun ortaya çıktığını ve e, ve bunun seçimlere de etki edeceğini düşünüyorum. Sonuçlar ne olur ne olmaz onu bilemem. Şu an gerçekten kestirmek çok zor. Acayip bir bir şey yaşanıyor. Daha önce böyle bir şey görmedim ben. <gülüyor> şu anda ee, sanırım şöyle bir durum var Berna. Yani tam şu an itibariyle Hani ben aslında böyle şeylere çok takılmıyorum ama bu canlı yayın Hı -hı. olduğu için söylemenin de faydası olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum İstanbul'da Aha. AKP birinciliğini ilan etmiş. sonra evet. da CHP ilan etmiş. Sonra herkes birinciliğini ilan Yani etti. E, hafiften böyle bir muz cumhuriyeti durumu var Türkiye'de Kesinlikle. şu anda. Herkes çıkıp bir birincilik Kesinlikle. ilan ediyor. E, bana sorarsan aslında hani rakamlarını da gösterdiği kadarıyla hani herhalde foto finish olacak. Ayrıca da itirazlardan dolayısıyla o işte uzar gibime geliyor. Hani buradaki Amerika'daki Florida seçimleri hesabına dönebilir gibi. Ee, neden e, bu, bu önemli sence? Yani oy ve ötesi var, sandık başındayız var, bunlar birleştiler. Mesela onların ikisinin birleşmesi falan beni çok etkiledi açıkçası. Çünkü evet. e, benzer hedeflerle hareket eden ama iki tane farklı koldan gelen grup e, gerçekten samimi olduklarını gösterip birleştiler yani aynı evet, evet, e, şeyde kesinlikle. buluştular. Ve 25.000 kişi gibi bir rakamdan söz ediliyor. Umuyoruz ilerleyen saatlerde oradan da konuklarımız olacak. Ee, Çok yani bu bu gezinin en önemli etkisi bu diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Ee, sivil toplum hareketleri diyebiliriz. İnsanların bireysel olarak e, aktive olması diyebiliriz. Ee, yani bir, bir şekilde ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben böyle fiziksel bir reaksiyon duyuyorum şu an. Yani o kadar e, ciddi alıyorum ki böyle vücudumda hissediyorum bunu yani gerginim hiç bu kadar böyle bir seçimde bu kadar gergin bu kadar e, yani beklediğimi hatırlamıyorum sonuçları bu şekilde e, ama bir yandan da e, şunun da farkındayım benim gibi bir sürü insan var bir sürü endişe eden insan var. Üstelik kendi yani yine kişisel bir durum. Ben Türkiye'ye bir buçuk sene önce geldim yaklaşık Amerika'dan döndüm. Sekiz sene orada yaşadım, orada doktora yaptım, orada bir kariyerim vardı. Onu bırakıp Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de yaşamaya, İstanbul'da yaşamaya karar verdim. Bilinçli bir şekilde bunu tercih, tercih ettiğim, burada bir hayat kurmak, burada işler yapmak, bir şeyler yapmak için geldim. Çok hani... Sürpriz değildi benim için karşılaştıklarım, ama bir yandan da yine de bir her gün bir dumur yaşamayı bu kadar bir dumur yaşamayı beklemiyordum açıkçası. Hı hı. Ee, onun için de bir yandan da değişik bir şekilde de sahipleniyorum. Yani bu seçimleri sadece böyle yani eskiden biraz daha dışarıdan bakardım. Benim gibi birçok insan olduğunu düşünüyorum. Daha böyle bakış açımız çok. Yani işte makro hani işte daha böyle akademik bir bakış açısıydı. Şimdi biraz daha kişisel benim için de. Onun için birçok insanın böyle hissettiğini düşünüyorum ben de. Benim gibi ve bu farklı bu anlamda farklı bu anlamda çok umutluyum. Ama bir yandan da olanları görüyorum. Ee, ve yani şu anki bilgi de şeyini manipülasyonlarını, dezenformasyonu görüyorum. Ee, bunlara da inanamıyorum. Yani sürekli bir dumur durumu var. Daha nereye kadar dumur durumu yaşayabiliriz? Ben onun merak ediyorum. Yani bir patlama noktası olması gerekiyor. Yani böyle gerginlik, böyle çeke çeke nereye kadar gider? Ee, bu ne kadar sürebilir? böyle bir ortamda bir sürü bunun şeyler var yani Bununla ilgili eminim onurla da konuşacaksınız siz. Ekonomiye etkisi nedir işte ne bileyim toplumsal olarak nelere yol açar ama bu şekilde devam edemez ki şu anki sonuçlardan ve olanlardan görüyoruz ki bu seçim kesinlikle rahatlatmayacak yani hani seçim sonrasında böyle bir e, bu e, inanılmaz gerildi, patlamaya hızlı bir noktaya geldi. Hani bir rahatlama olmayacağını da görmüş durumdayız bence. Şimdi e, söylediklerin doğru. E, çünkü ben bir taraftan hem bize yazanları takip etmeye çalışıyorum. Bu canlı yayın da tabii bizim için ilginç bir tecrübe. Hem çok uzun yapmaya çalışıyoruz hem de çok konuklu hem de e, sosyal medyadan da geri dönüşleri takip etmeye çalışıyoruz. E, söylediklerine katılıyorum. Çünkü şu anda en çok konuşulan konulardan biri Türkiye çapındaki elektrik kesintileri ve Anadolu Ajansı'ndan gelen bir şekilde Cihan Haber Ajansı ile örtüşmeyen sonuçların insanlar üzerinde yarattığı etkiler. Yani. yani ben aslında bütün gün çok daha farklı olmuştu hani daha en azından birkaç olay dışında sanıyorum muhtarlık çatışması dışında e, muhtar çalışması dışında çok ciddi bir şey olmamıştı ama e, gerilimin özellikle Ankara ve İstanbul'da yüksek olduğu görünüyor yani bir şekilde sağlıklı sonuçlara ulaşmanın herhalde zannediyorum ki yarın sabaha Belki de yarın öğleni falan bulacağı bir durum söz konusu buradan hani bizi dinleyen çok fazla insan olduğunu zannetmiyorum Daha doğrusu bizim <gülüyor> bizim bulunduğumuz frekanssta Türkiye'de çok az insan olduğunu düşünüyorum duygularını e, pozitif Yönlere aktaran ve e, birazcık da hakim olan ama ben bizi dinleyen insanların öyle kesinlikle gidip birincilik ilan etmesi falan gibi şeylere çok da takılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer varsa bir e, gezi ruhu oradan geriye kalan haklarına sahip çıksınlar ama aslında olayın heyecanına da çok kapılmasınlar diye ya, kesinlikle öyle. Yani şöyle bir de bakmak lazım. E, bu bu 8-10 yıllık bir süreç. Yeni yani bu noktaya uzun bir süreçler sonucunda geldik. E, onun için yani böyle birdenbire bir e, rahatlama da beklemeyelim. Eee birdenbire böyle bir zafer vesaire yanlış olur. E, yavaş yavaş olacak, biraz acılı olacak ama sanıyorum ben değişimin ee, başlangıcındayız diye düşünüyorum. Bugün bir, birisinin e, şöyle bir update'i vardı. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Gezi'nin sloganlarından. Hmm. Kesinlikle öyle. Yani şey gidip bakmamak lazım işte. Sonuç ne olursa olsun. İşte İstanbul'da aldı ya da AKP'yi işte kaybettiği İstanbul'da Ankara'da hani okey çok iyi vesaire. Ya yani bu ne ne çok iyi ne çok kötü. Zaten bulunduğumuz durum halihali kötü yani kimin kazanıp kazanmadığı çok önemli değil. Hukuk sistemi çökmüş durumda ülkede. <gülüyor> yani <gülüyor> hiç kimse hiçbir şekilde yargıya güvenmiyor. Medya denilen bir şey yok. Onur bir kere bir adaptasyonlardan birinde şey demişti. Türkiye'deki tek medya unsuru şu an e, şey, e, haramzadeler demişti. Evet. Yani katılıyorum Onur'a. Dolayısıyla yani öyle bir ortamdayız ki ne olursa olsun sonuç ne olursa olsun mücadeleye devam. Çünkü yani eğer burada yaşamak istiyorsak, birlikte yaşamak istiyorsak birbirimizi anlamaya daha fazla anlamaya çalışmak, daha fazla empati kurmaya çalışmak, karşındakini düşman olarak görmek de işe yaramıyor maalesef çünkü hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bence hani belki benim ufacık bir katkım olacaksa bu akşamda biraz da onun e, konuşulmasını istiyorum ben. Hı hı. Bu kim aldı, kim kaybetti, kim kazandıdan çok. Bundan sonra biz birlikte nasıl yaşamaya devam edeceğiz? Bence en önemli sorulardan biri bu. İnşallah yani bugün e, bununla ilgili de devamında programın devamında bir takım Fikirler, şeyler konuşulur hı hı. E, ya da program sonrası da konuşmaya devam edilir. Böyle ortamlar da açılır çünkü bence çok önemli. Bence Şimdi, bence çok doğru Berna. Çok teşekkür ederiz sana katıldığın için. Verim, i̇lerleyen saatlerde ben... belki sen bu sürede düşünürsün <gülüyor> sonuçlara rağmen neler olması gerektiğini ilerleyen Kesinlikle. saatlerde senin düşündüklerini de. E, yeniden tamam, paylaşırız tamam. diye düşünüyorum Size iyi yayınlar çok teşekkürler Görüşmek üzere Görüşürüz. Onur'a devrediyorum e, Evet Onur e, Bir takım gelişmeler var e, Bir takım yerlerde elektrik kesinti Haberleri giderek artıyor Umarım senin de elektriğin kesilmez orada Bizim genelde elektriklerimiz her Bir kere kesilir e, Ne zaman kesiliyor <gülüyor> Pazar geceleri kesiliyor. Gerçekten. <gülüyor> erken uyuyalım diye, haftaya erken başlayalım diye böyle pazartesi e, çalışmaya başlayalım diye. Yok gerçekten hafta da bir kesiliyor benim bulunduğum bölgede. Hı hı. E, biraz e, ama bugün yayın yapıyoruz. Umarım kesilmez. E, diyelim. E, mum ışığında oy saymak da iyi. Biraz romantik bir şey ya. Hayır. iPhone, iPhone'lu da var. iPhone ışığında saymak da var. Evet açıyorsun işte Flashlight'ı değil mi? Evet. En azından bu mışınla saydığın zaman e, pusulaları yakma ihtimalin var. Eğer biraz teknoloji kullanırsan e, bu ihtimali sıfırlayabilirsin. Şimdi birkaç haber paylaşalım olanlardan istersen çok kısa. E, birincisi e, Fuat Avni biliyorsun bir fenomen yani artık. Birincisi. Evet. Evet. ...çok fazla derecede hesabı takip ediliyor. E, nedense bir şekilde bu akşam bir de Fuat Avi diye bir hesap çıktı. <gülüyor> yani Fuat Anvi An An An An An çıkmıştı. Bir parodi evet. hesabıydı. Bu Öyle akşam da bir Fuat Avi çıktı ortaya. E, bu hesabın ne olduğu konusunda çok emin değilim açıkçası ama... E, ...asıl Fuat Avni... İlginç bir şekilde seçimde olan hilelere dair detayları yazmaya devam ediyor. Yani işte Anadolu Ajansı'nın yaptığı manipülasyonlar ya da Başbakan'dan gelen talimat vesaire gibi bir takım şeyler gönderiyor. Bunu ilginç görüyorum. İkincisi diren elektrik hashtagi şu anda büyük bir hızla <gülüyor> sanıyorum trending topic olma yolunda geziden sonra bütün her şey artık sorunları olan her şeyin başına diren konmaya başlandı ee, çok üzücü bir şekilde birkaç farklı yerden kavga ve de tartışma haberleri geliyor Ankara'dan ve İstanbul'un farklı yerlerinden bazı yerlerden ya ben sonuçta bunların doğruluğunu fotoğrafları olmasına rağmen doğruluğunu teyit etmediğimiz için çok fazla paylaşmak istemiyorum ee, insanları yanlış yönlendirmemek adına ama e Sanıyorum ki doğru ve üzücü. Ee, bazı yerlerden polislerin e, okullara insanları sokmadığı, Eskişehir'de elektriğin kesildiği, işte İstanbul'da farklı yerlerde yine elektriğin kesildiği. Şimdi evet Eskişehir'deki ne? elektrik kesintileri baya bir şu anda medyada e, işleniyor. <gülüyor> Yılmaz de e, şu anki Eskişehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı bu konuda şu an CNN Türk'te de konuşuyor. <gülüyor> Başka bir kanalda da biraz önce çıkmıştı. Bu e, Gaziantep'te tabii onunla ilgili haberler yani geldi. Sana şöyle Kesinlikle. söyleyeyim, ben, e, bunun doğruluğunu bilmiyoruz ama bazı hesaplardan şu anda Twitter'da 40 kadar şehirde elektrik kesintisi olduğuna dair yayınlar var. E, bunu bir şekilde doğrulamak mümkün değil zannediyorum ama belki bizi dinleyen insanlar kendi bildikleri bir şey varsa onu da bize aktarırlar. Şimdi bu ortam... Durum ortada, gerilimli bir durum var. Aslında biraz beklediğimiz gibi, yakında <gülüyor> başında söylediği gibi hani herhalde böyle bir seçiminde, aa işte orayı da bu kazandı, burayı da İsveç'teki <gülüyor> bir ortamda olduğu gibi gayet normal ve sıradan ve herkesin televizyonunun başında sakin sakin izlediği bir şekilde geçmesini beklemiyorduk. O yüzden beklenmedik bir şey olmadı. Ee, biraz... Zaten ihtimalde orada televizyonda bile izlemiyorlar yani. Hepsine bir SMS geliyor işte. Salon kapandıktan 3-4 saat sonra işte zaten partiler belli, durumları Oylarına belli. Sahip çıkmıyor mu yani İsveçliler? <gülüyor> İsveçliler <gülüyor> yalnızca işte aile çocuklarını yuvadan alma peşindeler. Hı -hı. Biliyorsun İsveç'te saat 4 gibi çalışan kimseyi bulamazsın. Saat 4 gibi yuvalardan çıkış saati. Hı -hı. Hepsi teker teker yuvalara gider, işte çocuklarını alır, evlerine götürürler o, o saatlerde pek iş yapamazsın yani Sveç'ten. Ee, <gülüyor> Jack bu arada haberlerin peşinde değil mi? Ee, şu anda ben esas dinleyicilerimize e, Brooklyn ve İstanbul'daki durumumuzu göstereyim. Ee, daha doğrusu dinle, e, dillendireyim. Ee, Brooklyn stüdyolarımızda Mahir Yavuz e, ve Jack Jack tabii bir laptopun yanında. Şu an Mahir'in yanına geldi. Merhabalar Jack. <gülüyor> Merhabalar. Böyle ee, en son Jack net sonuç... Evet. Evet. Aslında sıra dışı bir şey yok şu anda. bir %1 %2 fark devam ediyor AKP Ankara ve İstanbul'da. Biraz önde. İlginç bir tane haber vardı az önce gördüm. Eee Tunceli'de bir belediyede Türkiye'nin ilk TKP Ovacık. evet. Ovacık'ta <gülüyor> TKP'li bir belediye başkanı olacak galiba Türkiye'de ilk. Bir, Mükemmel. E, günün, günün ilginç haberlerinden bir tanesi o. Şu anda herhalde e, peki Ankara'da ve İstanbul'da AKP'lilerin zaferlerini ilan ettikleri yönünde bir şeyler gördüm ben. O konuda bir haber Evet. Var. Aslında onları ben de gördüm. Büyük ihtimalle yarın için biraz hazırlık yapıyorlar. Şimdi ileride e, mesela eğer bu tersine dönerse bizim elimize böyle veriler geçti. Kim bu verileri, verileri kaybettiği gibi bir durum oluşabilir. Sanırım bunun için herhalde ilk karşıya çıkışlarının sebebi yani işte biz aslında öndeydik. Mesela AKP'den böyle bir haber çıktı. Biz zaten bize veriler geldi. Sonra ne oldu? Elektrikleri siz mi kestiniz yoksa? <gülüyor> bu tartışma. <gülüyor> yani bazlı edebiyatı herhalde e, gün ve gün devam ediyor. de devam ediyor. Evet, evet. E, biz öndeydik ama elektrikler kesildi, evet. değil mi? Ben güzel bir kaset bekliyordum ya. İşte TAPE güzel bir TAPE çıksaydı aslında bugünün şanına yakışır en azından heyecan daha güzel bir atmosferde girerdik. böyle bir. Çok haklısın. ya yani Reklamlar gibi bir tape girseydi mesela evet. şu anda. Mesela şöyle günün saat başında. Evet saat 10'a yaklaşıyor. Genelde tape saatidir bu uykudan önce. <gülüyor> bir tape çıksaydı arada bir reklamlar yapardık. Sonra işte açılan sandık sayısı yüzdeler, nazlı cırak falan evet. diye devam ederdik geceye. Evet o şekilde, o şekilde güzel olurdu aslında değil mi? Ben mesela bu sabah hani seçimlerden önce işte sabahleyin 9'da. Dokuzda... Şöyle güzel bir tepeyle sandık başına uğurlansaydı insanlar aslında. Daha heyecanlı ama galiba tepede bir doyuma ulaşıldı galiba. Artık insanlar verebileceği bütün tepkiyi verdiler herhalde. Türkiye'de daha fazla tepki alınmıyor. Herhangi bir görüntü ya da ses kaydı karşısında. Türkiye'den alınabilecek en yüksek tepki bu olduğu için. O evet ya insanların esasında bu sesli yayınları artık dinleyebilmeye başlaması da benim hoşuma gidiyor tabii. Tapeler evet, evet. ses biliyorsun yani görüntü pek yoktu. Evet. Sesten de zevk almayı tekrar e, yeniden öğreniyoruz. 1940-50-60'ların <gülüyor> <Evet. gülüyor> radyo günlerine döndük. E, bu da olumlu bir işaret Evet, aslında bir tane görüntülü videomuz vardı aslında. Gördün değil mi onu? Onur. Hangi sıcak? Bir tane e, para kutu şey ayakkabı kutusunun iletilme görüntüsü var kapıya kadar gidiyor. Ona denk gelmedim mi ya? Ona en, denk gelmemişim bir, ben. Bir tane videolu vardı bir tane. O güzel Ayak evet ben evet ben de daha çok videolu taraftarıyım en azından <gülüyor> şöyle maske maske dönemi klon işte bunlar aslında klon biz değiliz e, konusunun evet. ortaya çıkması görevimiz tehlike değil mi evet görevimiz tehlike kim uzun kim kısa belli olsun gibi evet <gülüyor> evet, evet evet yani bu şekilde konular devam ediyor evet. ben size ilginç haberleri ileteceğim bakıyorum <gülüyor> tamam teşekkür ederiz Jack birazdan yine seninle birlikte olacağız Evet onur Yaklaşık bir saat oldu. İstersen e, dördüncü konuğumuz, yani stüdyo konuklarımız hariç <gülüyor> ikinci konuğumuzu e, yayına alalım. Evet zamanı geldi. Kendisi de şu an beklemeden. İzmir'den Fatih. Fatih merhabalar. Fatih Selam. televizyonun Selam. sesini kısabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Televizyon yok onurda. <gülüyor> Televizyon <gülüyor> ortamdayım. Genelde zaten benim bildiğim Fatih televizyonsuz bir ortamda olur. Öncelikle hoş geldin Fatih. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsın? Fatih, Fatih? Keçilioğlu İzmir'den yayınımıza katılıyor. Adaptasyon takip edenler tabii Fatih'i iki kere konumuz olmuştu. 1 Mayıs yılın başlangıcında, ikide gezi sürecinde Emirgan'dan. Şu anda Fatih e ellerimizi saldıyoruz. Fatih çok iyi görünüyorsun. Maşallah diyorum. İzmir'de havalar nasıl? İzmir'de valla çok e, şiddetli bir rüzgar esiyor bugün. E, hatta bizim semtte yani Çiğli'de o kadar soğuktu ki hani dışarıda birkaç dakika durduktan sonra arabaya zor attık kendimizi. Ve tabi oy çok vermeye çok gitti. Senin için İzmir'de oy vermeye gitmek rüzgarlı bir havada bile zor olmasa gerek. Çünkü sen oy vermeye İstanbul'dan İzmir'e gittin. Evet. Doğru mu? Evet doğru üç 3,5 milyon insan gibi e, oy vermek için başka bir ile gittim. Bence bu Türkiye'nin en güzel taraflarından bir tanesi. 3,5 milyon insan bu hafta sonu hem Türkiye için seyahat etti hem de Avrupa'dan Türkiye'ye geldi. Fatih de onlardan bir tanesi. E, nasıl geçti bugünün Fatih? E, oldukça sakin geçti İzmir'in geri kalanı gibi. E, bugün e, tahmin ediyorum sıradanın ötesinde sakin bir pazardı İzmir halkı için. Erken kalkıldı, oylar kullanıldı, insanlar parklara, bahçelere çıktılar ve büyük ihtimalle İzmir'in CHP'nin kalesi olmasından dolayı bir eminlik vardı sonuçlara dair ile dair ve herhalde büyük ihtimal insanlar akşam ne olacağını merak edip şu anda televizyonların başında Türkiye'nin geri kalanıyla ilgileniyorlar. Şimdi Fatih benim de sana sormak istediğim şöyle bir şey var, biraz takip ettiğim kadarıyla çok detaylı değil ama sen... Gezi sürecinde de dahil olmak üzere bu tip kritik dönemlerde yani toplumun enerjisinin yüksek olduğu dönemlerde kendi fikirlerini seni takip eden de çok sayıda insan var. Onlarla paylaşıyorsun ve bu, bu paylaşımlar güzel, benim için güzel aslında bilmiyorum yer yer belki biraz tatsızlaşıyor olabilir ama güzel bir tartışma ortamı yaratıyor. Bu seçimlerde evet. inanılmaz derecede bir enerji ve dikkat yoğunluğu var. Ve de insanlar birbirlerinin oyuna acayip derecede müdahale eden, eden hale gelmişler gibi gördüm ben okudum uzaktan. Sen ne düşünüyorsun bu konuda öyle bir durum? Ee, bu yorumunu söylerken benim duvarımda dün akşam olanları okuduktan sonra söylüyorsun? Bir kısmını okudum evet. Ha, evet. Ee, evet yani farklı açılardan bakılabilir. Bir takım insanlar yani en az %50'si en azından hani bizim çevremiz, bizim sosyal çevremiz gerçekten çok hassas yaklaştı bu konuya. Evet. Ve dayanışma çağrılarına e, uymayanların e, hani dışlandığı ya da işte en azından uyarı aldığını söyleyebilirim. Bunu Facebook'ta hmm. gördük işte hani bunu yapmayacaksanız işte vatan aynısınız. Bana, i̇şte İstanbul'da CHP'ye oy vermiyorsanız vesaire işte e, listemden çıkın gibi yazanlar da oldu. <gülüyor> e, ben tabii dün akşam saatlerinde e, İzmir'de CHP zaten açık fark kazanacağı için e, CHP dışında bir partiye oy vereceğimi ilan ettim. Hı -hı. E, nedenleriyle beraber ki yıllardır politika içerisinde olduğu için İzmir'de özellikle yaşayan e, sevdiğim, güvendiğim bir arkadaşım bir danışanımın e, yorumlarını da paylaştım. E, yıllardır politikanın gerçekten içinde olan bir insan kendisi ve ona güvenerek birazcık da bu kararı aldığımı söyledim. Fakat çok büyük tepkiler geldi de gördüğünüz üzere. Hı -hı. E, bunun bir takım, yani bunun arkasından birkaç şey ortaya çıktı bence. Birincisi, henüz demokrasiyi çok iyi bilmiyoruz Türkiye'de. Ee, yani tabii ki bunun karşı tezde şu olabilir. Evet, Türkiye'de zaten şu an demokrasi yok. Şu anda insanların tek istediği şey, öncelikli olarak istedikleri şey... ...AKP'den kurtulmak, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak. Ondan Hı -hı. sonra bakarız önümüze diyorlar. Hı -hı. E, bu da bence haklı bir söylem. E, fakat işin güzelliği ben... O duvarımda bunu yazdıktan sonra birkaç saat süren tartışmalar, 100'den fazla yorum. E, sonunda ben e, ne olursa olsun İzmir'de bile CHP'ye oy vermeye karar verdim. Hı -hı. Ve bunu yaparken de e, bu tamamen gönlümden gelen bir şey oldu. Çünkü dayanışmayı gördüm. Yani insanlar bir kenetlenme duygusu içerisinde. Tıpkı Gezi Parkı'nda olduğu gibi. E, ve bunu, yani, buna şey yapamayacaktım. Bu Geri enerjinin şey, karşısında durmak zor varmış. oldu diyorsun yani. Evet yani bunu gönlüm elde vermedi böyle bir şey açıkçası ve dedim tamam yani okey genel seçimlere kadar ödünç de olsa oyumu veriyorum CHP'ye ve e, bakalım ne sonuç ne çıkacak. Ve şu anda da hala sonuçları görmeye çalışıyoruz değil mi? Siz daha iyi takip ediyorsunuzdur. Ee, evet ama gördüğümüz kadarıyla sonuçların e, kantitatif değerinden yani sayı değerinden ziyade aslında genel olarak bir psikolojide olan e, ...takip edilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ne olursa olsun hani sakince düşünürsek aklı başında bir insan olarak... ...iki gün beklersek hani ne olduğunu göreceğiz zaten. Acele etmeye de koşturmaya gerek yok. Evet, ama şu an benim en azından gördüğüm kadarıyla... ...biz de yayında olduğumuz için açıp televizyon izlemiyoruz ama... E, ...bir enerji ve bir duygu boşalması var bazı yerlerde. Bu da <gülüyor> tabii ki birazcık da Akdeniz insanının doğası gereği... ...fiziksel şeylere dönüşebiliyor. Ben Hı. yani daha dikkat edilmesi gerekenin... ...yüzde işte iki buçuk, bir buçuk artı eksiden ziyade... Hı. ...bu enerjileri birazcık daha barışçıl bir şekilde... ...kontrol etmek olduğunu düşünüyorum. Hı. Bilmem katılabilir Yani en pozitif anlamda şunu söyleyebilirim. Herkes bir oyunu sahipleniyor. Yani bizimdeki gözlemin ve Facebook üzerindenki gözlemimde şu oldu bugün. Herhalde siz de sizdir. E, katılım çok daha yüksek önceki seçimlere göre. evet. Ya yani bu çok önemli bir kriter. Bu pozitif bir işaret. İnsanlar en azından artık e, hani bu sistem, bu seçim sistemi ideal midir? Bu demokrasi ideal midir? Bu soruları sormadan baktığımızda psikolojik, sosyal psikolojik anlamda baktığımızda insanlar artık sorumluluğu üzerlerine alıyorlar. Yani Hı -hı. diyorlar ki artık e, ben bir şey yapmak istiyorum bununla ilgili. Gücümü sahipleniyorum. Bir oyda olsa oyumu kullanıyorum ve bu partiyi kullanıyorum ama kullanıyorum. Bu güzel bir şey. Ya o içinden bakarsak Fatih enerjitik seviyeden de bakalım. Yani sonuçta hani bu konuda bir sürü kampanyalar yapıldı. Bir oy değil bir oy bir oy anlamı var mı? E, Bunları aşina tabii ama e, kişi olarak baktığın zaman sen bir okula gidip sandığın e, olduğu odaya gidiyorsun. Ondan sonra bölmeye giriyorsun. Bölmede damgaları basıyorsun. Ondan sonra zarfı kapatıyorsun. Zarfı kutunun içine atıyorsun. Ya burada hmm. bir süreçten geçiyorsun kişisel bir süreçten geçiyorsun belki öncesinde işte insanlardan konuşuyorsun arkadaşların ne yapıyor onu da merak ediyorsun ama burada tabii tamamen vicdanla karşı karşıyasın ve bir işlev gerçekleştiriyorsun ve bunu bayağı ciddi alıyoruz Hani bu seçimde ciddi alıyoruz bunu evet. burada bizim yani enerjetik seviyede esaslı bir geçirdiğimiz yani pazar günü kalktığın zaman başka bir şekilde kalkıyorsun hangi güdülerimiz orada ortaya çıkıyor sence yani ne hissediyoruz biz yani bu sonuçla alakası bir şey. Yani bu sonuç, bu seçimlerin çok önemli olmasıyla de alakalı değil bence bu. Genelde bu tür bir sürece girdiğimiz zaman kendimizi bir özel hissediyoruz. Bir biz de sayılacağız hissi, hissi mi bu? Başka hayatımızın diğer alanlarında tatmin edemediğimiz bir şey var orada Fatih. Onun adını koyabilir evet. miyiz? Ee, adını koymak da zorlanabilirim ama üstüne bastığın şey çok doğru, çok güzel. Değerli hissediyor insan kendini. Benim de sesim çıkıyor diyor. Ben diyor yani sıfır değilim etki eleman değilim bir de olsa benim bir sesim çıkacak ve o yüzlerce milyonlarca sayı arasında, stik arasında onun milyonda biri de bana ait ve bu güzel bir duygu evet yani e, tabii ki bu yeterli değil hani bence insanlar kendi güçlerini çok daha fazla sahiplenmeliler ve sürekli olarak sahiptenmeler e, yani emin olun eğer her insan toplumdaki her insan kendi e, gücünü bilse ve e, kendini özgür Bıraksa, kendi özgürlüğü için mücadele ise bu sadece politik özgürlükten bahsetmiyorum. Tahmin ediyorsun ki zihinsel ve manevi özgürlükten de bahsediyorum. O zaman zaten politikacılara da ihtiyacımız yok. O zaman <gülüyor> zaten tamamen aydınlanmış bir toplum içinde yaşayacağız. Yani tabii ki bu bir ütopya <gülüyor> bu arada. Ama en azından e, mesele bu. Yani Oshonun çok sevdiğim bir sözü var. Hiçbir devrim hiçbir şey değiştirmemiştir diyor. Ya belki biraz radikal bir söyleyeceksiniz ama hiçbir devir hiçbir şey değiştirmemiştir. Dünyayı değiştiren tek şey tek tek aydınlanmış bireylerdir. Dolayısıyla ne kadar fazla insan kendi üzerinde çalışır, meditasyon yapar ve varoluşun özüyle bağlantıya geçerse toplum o kadar güzel bir toplum haline geliyor. Daha ahenkli, uyumlu, dolu bir toplum haline geliyor. Valla çok güzel söyledin Fatih. Gerçekten ee, belki de bütün bu e... Yani seçimde sorumluluğu alıp gerçekten bir şeyleri değiştirmek için üzerimize düşeni yapmanın yanında aslında daha uzun vadede düşünmemiz gerekenin böyle bir yakış yani e, realist olarak dediğin gibi bunun olması bir ütopya ama bir ütopyayı hayal ederek yaşamak çok da kötü bir yaşam tarzı değil. Evet. Dünyadaki en ünlü pop şarklarından birisi John Lennon'ın Imagine. Hayır o yüzden. E, Sonuç ne olursa olsun. Zaten biz bugün yayına da böyle başladık ve aslında çok da birazcık da hani bu işlerden anlayan insanlar olarak sonucun ne olacağını kestirmek de çok zor değildi. Evet. Aslında önemli olan buradaki bu hepimizi birbirine bağlayan ve kendimize dair öğrendiğimiz şeyleri ki ben bunun geziyle yine çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu seçimde bir kere daha pekiştirmiş olmamız diye düşünüyorum. Yani sonucun tam olarak istediğimiz gibi olmasından ziyade kişisel olarak yaşadığımız o önemli hissettiğimiz büyük bir bütünün parçası hissettiğimiz tecrübenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Aynen öyle. Yani zaten buradaki çok yaygın teorilerden bir tanesi de mesela Bauman'ın daha henüz geçen gün o tartışma içerisinde paylaştığı makalesi var. Bunun bir kukla oyunu olarak tanımlıyor. Yani biz kuklalara bakıyoruz, heyecanlanıyoruz, alkışlıyoruz, üzülüyoruz ama bu tahminin Tüm mainstream, ana halkın partileriyle beraber, sadece AKP değil, e, insanların gücünü ve enerjisini alan bir şey aslında. Ve gerçek dönüşüm, gerçek devrim aynen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi halkın insanların örgütlenmesiyle beraber olacak. Hmm. danışmasıyla beraber olacak. E, Gezi bu anlamda daha bence e, etkili, yani şu anda seçimlerin sonuçları bilmiyorum ama Gezi'deki gibi bir yaklaşım tarzı daha etkili. Bence sonuçta... ...en Gezi Parkı'nı kurtardık. Hiçbir şey kurtaramadıysak... ...Gezi doğru Parkı hala bu Çok doğru söyledin. Gerçekten... E, ...herhalde Gezi'ye dair... ...söylenecek bir şey varsa o da bu. Gezi Parkı'nı kurtardık hala. Orada duruyor yani. Evet, evet yani, ben her gün ofise gittiğim zaman... pencereden bakıyorum, Gezi Parkı'nı görüyorum... ...ve e, aynısını söylüyorum. Yani hiçbir şey olmasa bile... ...Gezi Parkı'nı kurtardık ve kurtardık. Yani bundan sonra da kurtarmış olacağız. E, ya, bu adakiler çok daha fazlası olabilir... Ama sonuçta evet. baktığım zaman yani bireysel tekamül çok daha önemli. Kendi tekamülümüzün peşinde gidiyoruz. Bireysel ve toplumsalın birleştiği kesiştiği anlar yerler oluyor. Hı hı. E, bu kesişmeler de güzel. Toplumsaldan bireysel bireyselden toplumsala aydınlanmanın peşindeyiz diye düşünüyorum. Pozitif bakıyorum hala. Evet birbirine paslasak başlasa bireyselden toplumsala toplumsaldan bireysel ediyorsun. E, bugün dediğim gibi oy verdiğimiz zaman hani belli bir e, özel hisle oy verdik. E, oy verirken yalnızca hani partilere de oy vermiyoruz, bir geleceğe de oy veriyoruz, bir geleceği düşlüyoruz Ve düşlediğimiz geleceğe de hiçbir partinin hiçbir zaman karşılaması mümkün değil. Ne Türkiye'de ne dünyada. Aynen senin öyle. geleceğini düşlediğin gelecek e, o partilerin çok daha üstündedir tabii. Çünkü e, real politikte oluşan şeyleri biliyoruz. Hiçbir zaman dışarıdan bir güç de senin hayallerine erişemez. Sen nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun Fatih? Yani evet bir dünya hayal ediyoruz hepimiz ama bir de nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Bu özel topraklarda nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Yani, yani ortalama bir e, vizyon ortaya koymak istersem. Sonuçta Türkiye olarak mesela bugün de hala Mısır'dan haberler geliyor. Mısır'daki durum çok daha kanlı ve çok daha ilkel bir şekilde ilerliyor. Biz en azından evet bugün ne yazık ki tahsil haberler de duydum. Hatay'daki kişinin ölmesi dahil olmak üzere. Hala e, çok da belki Mısır'la zaten Avrupa'nın ortasında bir yerdeyiz, Avrupa ülkesi gibi değiliz ama... ...en azından hani bütün bu süreçlerden geçerek olgunlaştığımızı düşünüyorum toplumsal olarak. E, mesela belki Elvan'ın cenazesinden bugüne kadar aradaki geçen sürecin çok daha kaotik olacağından korkuyorduk. Bence çok daha sakin ve olgun geçti bu hmm. süreç. Ve bütün bunlar aslında toplumsal olarak belirli bir şuurunun yandığı, belirli bir sağduyunun yandığını gösteriyor. Ve tabii ki e, sivil toplum örgütlenmesinin de e, gelişmekte olduğunu gösteriyor. Mesela Fransa'ya baktığımızda, Avrupa'daki ülkelere baktığımızda bunun çok daha ileri olduğunu görüyoruz. Ümidim Amerika gibi olmak yerine, çünkü daha koyun bir devlet olduğunu düşünüyorum. Daha koyun bir millet olduğunu düşünüyorum Amerika ileşik devletlerinin. Avrupa gibi daha e, demokratik hakkını savunan, sivil toplum örgütlenmesinin sahiplenen bir ülke olma yolunda gidiyoruz. E, hayalim ve vizyonum bu yönde. Olur. Evet. Ama onlar kadar ökçe olmayalım tabii de. O da. Sen mesela İspanya'da e, şu an ba Bas bölgesi, şu anda mesela tanınmıştım da Bas biri tanınmış yani. İspanyol İspanyollar aslında çok mesafe katettiyor onlar. Evet. E, Fanteş... Güzel bir Türkiye hayal ediyorum evet. tekmürlü birlikte. Çok teşekkür ederiz. Bizde ben teşekkür daha spiritüel bir perspektif kazandırdın bütün bu e, karmaşanın yanısını, yanı yanısıra. O yüzden ayrıca. Hiçbir şeyi kurtaramadıysak Gezi Parkı'nı kurtardık. Lafın. Eminim ki bu programın highlightlarından biri oldu yani. <gülüyor> Eyvallah Mahir. Evet, tamam Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi, Hadi. Çok teşekkürler. İzmir'e çok selamlar. Aleyküm selam. Bay bay. Evet Onur. Mahir haberler gelmeye devam ediyor. Parti başkanları, genel başkanları, daha doğrusu başkan yardımcıları konuşuyor. Biliyorsun parti genel başkanları biraz daha işler kesinleştikten sonra çırtkanlar ortadan kaybolduktan sonra konuşmaya başlarlar. Saat işte 11-12'lerde belki genel başkanlardan da. Konuşmalar duyabiliriz. Balkon ee, konuşması olacak mı dedikoduları var. <gülüyor> Artık balkon mu kaldı bilemiyorum ama. Devlet Bahçeli'nin Cuma günü yaptığı konuşmayı dinledin mi? Bana biraz çok retro bir konuşma geldi. 80'lerdeki böyle tek kanallı dönemden olan bir konuşma gibi. Ama ben... adı gibi konuştu adam. Devlet gibi konuştu yani. E, biliyorsun daha önce programlarda da söylemiştim biz e, DİR eklerini çok Dirdir, bu böyledir bu böyledir şeklinde hı hı. E, bir otorite gibi konuştu e, son skandalla ilgili e, izleme imkanı bulduğumu bilmiyorum ama e, biz son 6 haftada yani seçim sürecinin e, hızlanmaya başladığı haftalarda bu üç genel 4 baş, genel başkanı diyelim e, bir sürü konuşmasına e, şahit olduk e, normal sesle, tiz sesle e, kalın sesle neyse e, ve e, hepsinin değişik söylemleri var tabi. Değişik nüktelemeleri var e, ve e, oldukça yani çok kızgın, çok çekişmeli gerçekten kazanmak isteyen ama aynı zamanda çok da e, bütün gerginlik içerisinde renkli bir kampanya olduğunu düşünüyorum. E, i̇lk konumuzun dediği gibi yani başka bir ülkede bunu bulmak zordur. Bunun da değerini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, Şimdi İstersen arayı çok açmadan bir, bir başka konuk daha bağlamak istiyorum. Hemen daha seri bir şekilde onun da hislerini alalım. Böylelikle de Ankara, İstanbul, İzmir üçlememizi tamamlamış olalım ki Türkiye'nin en büyük illerinden herkesle bir konuşmuş olalım farklı. farklı evet. Insanların. Bir sonraki konuğumuz Yağmur. Yağmur Kızılok. Evet. İstanbul'dan yayınımıza bağlanacak. Yağmur'u hatırlarsınız ilk sezonumuzda Brezgiyadan hemen döndükten sonra bağlanmıştı. Ee, Yağmur yayındasın herhalde. Merhabalar. Yağmur şu anda denizci kıyafetiyle bana bakışını izliyorum. Ee, avatarı <gülüyor> bana doğru bakıyor. Arkada bir tekne var. Ee, denizci şapkası var. Önünde evet ee, keskin bir şekilde bakıyor. Yağmur bizi duyabiliyor musun? Sanırım duyamıyor. Yağmur müyüldü galiba. Hemen ona bir mesaj yazalım. Mesaj yazarken de... Ee, birazdan yeniden bağlarız Yağmur'u. Bu arada e, şunu söylemek istiyorum. Ee, biraz önce balkon konuşması tartışmaları dönerken e, benim herhalde gönlümden geçen yani bütün bu e, son 45 gündür falan yaşayanlara dair hep aklımdan geçen bir laf var. Yani, tansiyonu düşürmek derler ya. Yani tansiyonu hiçbir şekilde düşüremediler. Ve de düşürmek istemediler diye düşünüyorum Onur. Bu tansiyon düşürmenin belki bu gece olabileceği. Yani acaba illa bir balkona çıkıp konuşmak x ya da y hiç fark etmiyor benim için. Yani birinin çıkıp zafer çığlıkları atması çok da gerekli değil. Yani herhangi bir e, karşıdaki insanı rahatsız edecek bir şekilde bir şey yapması. Ya bir bayağı, yani bayağı, biraz önceki Pollyanna-Vari konuşmalarımdan sonra şunu da söyleyeyim. yani Evet hani bir renkli tarafını görmeye çalışıyoruz ama e, bir tür faşizme başladıktan sonra, adım adım faşist e, hareketler başladıktan sonra e, bundan geri dönmesi de çok zor. Çünkü yani tarihte defalarca gördük e, faşizm ve onun öncesinde daha onun adı konmadan önceki tamamen hegemonya üzerine kurulu, zorbalık üzerine konulu e, kurulu düzenlerde e, geri adım atmak e, zamanla e, ne oluyor? Seni güçsüz, güçsüzleştiriyor. Hı hı. Şimdi balkon konuşması olsun. Biraz daha hani işbirlikçi e, özdeleştiri gibi şeyler şu anda pek yeri değil. Neden? Ortam öyle bir gerildi ki bu noktadan sonra yalnızca ileri doğru adım atmak zorunda kalıyorsun ve özellikle önünde hani bir seçim, bir seçim daha olduğu için ee, onun için ben Berna'nın dediklerine katılıyorum. Bu bizim için hani son e, 17 Aralık'tan sonra pek işlerimize bile odaklanamayacak şekilde e, makro politikayla ilgilenmeye başladık. Ama bu 1, 31 Mart ve 1 Nisan'da bu değişmeyecek. Gerçekten de hala bunun içinde yer alacağız. Nedeni de bir gidişat içerisindeyiz ve adım adım dozajın artması gerekiyor. Onun için böyle bir durumda yine menfaatler açısından yaklaşacağım. E, böyle bir Herhangi bir uzlaştırıcı adım geri adım olarak da tereddilecek. Söylev öyle bir şeydir ki? Söylev insanları e, besler ve zehirler aynı zamanda. Ve sen bir söyleve başladıktan sonra o hipnotik söylev içerisinde herhangi bir şekilde ondan sapacak e, bir davranış, bir söz. Ne kadar uzlaştırıcı, ne kadar şeker olursa olsun e, senin o e, işte bilborlarda e, kocaman yaptığın sağlam irade... E, posterine eğreti bir şekilde duracaktır. O yola girdik o kadar da hani yarın her şeyin değişeceğini biraz daha gerilimin azalacağını düşünmeyelim. Çünkü söylev çok sert. Ee, ondan dolayı ben o tür bir konuşma yapılsa bile bunun e, insanlar tarafından çok öyle idrak edilmeyeceğini düşünüyorum. Tabii karşı taraf şey diyecektir. Ya işte ne, ne yaparsak yapalım bizi hiçbir zaman sevmeyecekler. Bizi sevmiyorlar, sevmiyorlar, sevmeyecekler. Ee, ya yani Buna da esas saygı duyulabilir. Tamam evet. Yani ama bir nedeni var. Yani bu nedensiz bir sevmezlik değil. Hı hı. Ee, yani Şimdi, bizim gibi bu kadar. <gülüyor> bu bu biased görüşler konusunda gerçekten uzun zamandır fikir beyan eden arkadaşımız Yağmur'u hemen bu konunun üzerine yeniden bağlamayı deniyorum. Umarım yani bir adam lafın üzerine gelir, Sinyal sesinden sonra kendi tarifiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Mesaj bırakalım Bence bırakalım. Sevgili Yağmur, <gülüyor> yıllardır AKP hakkında konuşuyoruz. Yağmur merhaba, canlı yayından seni arıyoruz. Telefonun açık değil, o yüzden mesaj bırakmak istedik. Sevgiler. <gülüyor> ee, ne yapabiliriz bilmiyorum. Bir kere daha deneyelim Yağmur'u yayına katmayı ama sanıyorum kendisinde teknik bir sorun var. Yağmur, biz yağmuru duyuyoruz ama o bizi duyamıyor. Peki. Mağir, Ma yağmuru mesaj atalım istersen. Ben de orada e, kendi yerelimden bahsedeyim. Ben Sarıyer'de oturuyorum. E, Türkcell'den Sarıyer için güncel seçim sonuçlarını veriyorum. Bu Türkcellle bana e, gelen abone olduğum için gelen seçim sonuçları. Herkes tabi şu anda illere odaklanmış bir vaziyette ama Sarıyer için toplam sandık 806, açılan sandık 536, CHP %52.27, AK Parti %38.04, MHP %5.20, HDP 127, DSP 0, DR 0. Şimdi bu benim ilgimi çeken bir şey var. Şu anda bu e İzleyenlere de birazcık tip vermiş olayım. Vatan Gazetesi'nin web sitesinde hem Anadolu Ajansı'na hem de Cihan Haber Ajansı'na aynı anda takip edebiliyorsunuz. Burada gördüğümüz kadarıyla AK Parti İstanbul'da çok ileride görünüyor yani iki, iki seçenekte de. Fakat benim Twitter'dan takip ettiğim yani alakalı alakası herhangi bir insanın post ettiği her şeyde işte... Yani bir, sadece bir sandık seçimi de olabilir. Onda dahi e, tamamıyla CHP önde görünüyor. Bunun nasıl bir şekilde sonuçlanacağını oldukça merak ediyorum. Çünkü bu kadar farklı kaynaktan aynı anda gelen bilgilerde hani hep bir e, önde olan bir partinin genel olarak e, haber ajanslarının geçtiği bir yayında nasıl geride olduğunu çok fazla çözebilmiş değilim ama. Çünkü şu an sen de verdin. Sarıyer'de de sonuçları. Orada da yani ciddi bir fark önde görünüyor. Evet yani ilçelerde önde görüyor bazı ilçelerde ama ilde tabii şu ana kadar en büyük sorun yayına başladığımızdan beri benim müşahede ettiğim en büyük sorun açılan sandık sayısı anlamında. Bir ajans açılan sandık sayısını belli bir şekilde veriyor bir tanesi de ayrı bir şekilde veriyor. Nedenlerine bir tanesi de zaman kayması biliyorsun bu tür verilerin verilmesine zaman çok önemli ve açılan sandık sayısını verdikleri zaman zamanın kaç olduğunu söyleyemiyorlar. Hı hı. Eğer sana dese ki açılan sandık sayısı saat 22 17 dese böylece birbirlerini karşılaştırma imkanı bulabilirsin. Ama şu anda Anadolu Ajansı ve Cihan Ajansı açılan sandık sayısını farklı veriyorlar. Hı hı. Ondan dolayı da en büyük asimetrin nedenlerinden bir tanesi de açılan sandık sayısında zamanların zaman kayması olmasından dolayı. Evet. evet. Bu arada e, Yağmur e, telefonu açılmış. Biraz önce mesaj attı. Beni arayabilirsiniz <gülüyor> diyor ama bu arada fil e, yayınımıza bağlanıyor. E, evet. Jim Maltepe tekrar mı yayınımıza bağlanıyor? Yanlış numarayı mi çevirdik? Olabilir. Bir Yağmur'u arayalım istersen. Yağmur telefonu açık şu an var. Hayır. Pekala. Ben bir ara e, sevgili Jim Maltepe'nin bizi e, Gazeteden aradığını düşündüm. Herhalde gazetede çok önemli bir şey oldu ki tekrar yine bağlanmak <gülüyor> istedi diye. Parti iyi bir hale girmiş olabilir gecenin saatleri ilerledikçe. Evet. evet. Yağmur'un cep telefonunu arıyoruz. Yağmur. Alo. Mahir. Sevgili Yağmur Merhaba. Kızılok hoş geldin adaptasyona. Merhabalar nasılsınız? Biz <gülüyor> Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz sesiniz az geliyor ama... Bağırabiliriz ee, daha çok. halledemedik. Ne oldu anlamadım sorun, problem. Neyse Tüm o önemli madde. değil. Önemli olan birbirimizi duyuyor olmamız. <gülüyor> İstanbul içinde küçük bir tur attın geldin. Nedir sokakların durumu? Hemen onu soralım sana. Yani sokaklar bomboş bir kere. Ama yani benim hislerim, hissettiğim şey çok böyle bir umut verici değil. Ne bugün böyle biraz moral bozukluğum var. şimdi <gülüyor> bu konuklardan. Yani bir sürü karışıklık görüyorsunuz sonuçları bile düzgün göremiyoruz ne oluyor ne bitiyor. Birçok yerde elektrik kesik İstanbul'da öyle haberler geliyor. Hı hı. Ee, yani gidişat zaten çok e, sağlam bir demokrasi üzerine değil bunu fark ediyoruz sürekli kaç aydır. Hı hı. Ee, sanki seçimlerin de e, o şekilde devam ettiğini görüyoruz. Biraz umut kırılması yaşıyorum ben ama e, yollardaydım. Son haberler biraz sizden. Hı hı. E, çok, çok bilemiyorum kim önde, ne oluyor, ne gidiyor e, Açıkçası... Nasıl hissediyorsunuz uzaktan? Yani şu an resmi verilere bakarsak AK Parti'nin önünde olduğu görülüyor bir sürü yerde ve e, hatta Güneydoğu'da BDP'nin kazanması beklenen illerde dahi. Ama biz şu anda onun Aha. yayının başından beri zaten vurgulamaya çalıştığımız bir şey var. Bu verilerin, yani bana sorarsan Türkiye'de bu seçim sonuçları en geç açıklanacak seçimlerden biri olacak. Çünkü bunun sebebi zaten benim takip ettiğim kadarıyla 1400 tane tutanak tutmuş sadece İstanbul'da. Bunların hepsi mahkemelere gidecek. olacak bir süre. Şey. Tabii ki itirazlar olacak, başka şeyler olacak. O yüzden bir şey söylemek için çok erken özellikle İstanbul gibi bir ilde kafa kafaya bitip foto finishle ortaya çıkacağını düşünüyorum. İtirazlardan öncesi. İtirazlardan sonra hı -hı, ne olur hı -hı. artık tamamıyla bir hukuk. Yani uzunca bir süre bu seçimin tam sonuçları belli olmayabilir bazı yerlerde diye içimde bir his var. O yüzden bir acele etmemiştim. İptal gider mi? Öyle bir tahminin var mı? İptale gideceğini zannetmiyorum. Çünkü hı -hı. E, ya aslında ben bizim şu anda e, biraz önce Fatih ile de yayın aldığımızda onu konuşuyorduk. Hı -hı. Hani bunun hı -hı. E, devam eden bir e, süreç olduğunu aslında bu seçimin Gezi'den sonra ortaya çıkan ruhun kendini bir kere daha ispatladığı bir deney alanı olduğunu konuştuk. İşte bu oy ve ötesi ya da bağımsız gönüllü müşahitlerle. Hı hı. E, o yüzden hani bundan hı hı. sonrasında sonuç ne olursa olsun. Yani bana sorarsan e, benim takip ettiğim kadarıyla işte TATAVA yapma, basket hareketindeki bir sürü insan... ...yani aslında bugün CHP'ye oy verdiğini varsaydığımız, Sarıgül'e oy verdiğini varsaydığımız hı hı. bir sürü insan... Oyunu e, ödünç verdi. Yani e, oyunu evet. aslında birini seçmek için değil diğerini seçtirmemek için verdi. O yüzden bunun evet. e, uzun vadede senin açından e, mücadelenin gelişimi pozitif mi negatif mi onu konuşmak bence biraz daha da doğru olur. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece doğru. seçim sonuçlarını konuşmaktansa bana sorarsan çünkü çok pozitif. Hı -hı. Yani insanların hı hı. E, çok kısa bir sürede 25 bin kişinin organize olup ki bence onun arkasında 100 bin kişinin de desteği var en az madden manen e, böyle bir şeyi hiçbir parti bünyesinde yapmadan başarabilmiş olması e, öyle ya da böyle bu çok büyük bir sinyal evet. Türkiye'nin geleceğine dair bence de öyle bence de öyle ama e, yani bazı bir kırılma olmasından korkuyorum biraz yani öyle insanlar... enerji evet o enerjide böyle biraz insanlar kendini tuttu itiraz etti politikanın içine bir de öyle bir ruh halindeyiz ki burada hepimizin işleri güçleri var kafamızın beynimizin uğraşmak istediği başka e, dünyada olan şeyler var uzayda olan şeyler var bunlardan <gülüyor> kısık ve e, gerçekten hani ülkede ne oluyor ne bitiyor bugün ne oldu bütün enerjimizi bir kısmını ona vermeye başladık. Ee, ama bu seçimlerde yine hiçbir şey değişmemiş gibi. Hani Bir önceki seçimlerin oranlarına yakın bir şeyler çıktığı zaman hı hı. bir moral bozulması ve kırılma olmasından ben açıkçası korkarım. Ee, sonra bir cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ağustos'ta mesela bakalım. Ağustos'ta insanlar tatildeyken, şuradayken, buradayken tekrar sahip çıkabilecekler mi? Hı hı. Ee, yani Ondan sonra da genel seçimler var. Ama umarım hani o gezideki böyle hiçbir partiden, hiçbir ideolojiden, tek tek taraflı bir ideolojiden çıkmayan bütünlük umarım devam eder. Belki daha da güçlendirir bir şeylerin değişmemesi. Hı hı. Bilemiyorum, kararsızım açıkçası. Hiç kesin konuşamıyorum. Sen kişisel olarak bilmiyorum. ne düşünüyorsun? Diyelim ki bugün senin sonuçta uzun zamandır AK Parti'nin yürüttüğü politikalarla ilgili görüşlerini açık olarak... Ve de çok tutarlı olarak paylaştığını biliyoruz. Ve bu da bence demokrasinin en güzel yanlarından biri. insanların düşündüğü şeyi diğerleriyle paylaşabiliyor olması ve bunu e, bir duruma göre değiştirmiyor olması diyelim. E, sonuçta senin istemediğin sonuçlar çıktı bu gece. Ne düşünüyorsun kendi adına ya da senin gibi hisseden insanlar için ne yapmalarını önerirsin? Yani bu bir hüsran mıdır yoksa e, buradan çıkarılacak başka dersler ve yapılacak başka şeyler var mı? Imajim e, kendi açımdan bir şey anlatmam gerekirse mesela son bir aydır ben çok fazla bir şey e, hani sosyal medyada destekçiyim dedi çok fazla bir şey dilendiremiyorum belki dikkatimi çekmiştir Hı -hı. E, yani böyle bir bir hissizlikten mi bahsetsem ya da e, bilemiyorum böyle bir yorgunluk e, bir, mu acaba bir, bir, evet evet bir doygunluk da yani tekrar ediyorum işte devam ediyorum her şey yapmaya neler oluyor neler bitiyor e, izlemeye etmeye yorumlamaya ama Böyle bende de bir, bir şey oldu sanki. Bir boşluk hissi. Hı hı. E, sonrasında ne olacağını ben de tahmin edemiyorum. E, yani umarım kimse bırakmadan devam eder bu e, şeyi. Yani herkes politik oldu bir kere. O hani meşhur şimdiki gençliğin apolitik olmasına dair <gülüyor> olan bütün değerlendirmeler <gülüyor> Tam tersi e, oldu bir anda diyorum herkes apolitik gençlikten şikayet ediyordu şimdi de herkes politik gençlikten şikayet eder oldu bir anda evet, evet <gülüyor> uçlarda her zamanki gibi <gülüyor> Türkiye yani politika bu yani... politikacılara bırakılmayacak kadar önemli bir e, evet, şey Evet. ve e, hepimizin politik olması e, bir şans yani bence her bireyde bir politik özellik olması ve bunu çeşitli dillendirmeleri e, bizim kişiliğimizle bütünlüyor yani bugün bir şey karşıtıyız, yarın başka bir şey karşıtı olacağız. Başka bir gün bir şeyin yanında olacağız. İlla her evet. zaman muhalefet olmayacağız. Belki iktidarı yakın hissedeceğiz. Ee, yani Hı -hı. burada kendimizi tanımak için de çok güzel bir süreç oluyor. Ama benim Yağmur'da gördüğüm, tabii yani benim tanıdığım süre boyunca hep belirli bir e, dozajda devam ediyorsun. Yani diyorsun ki ilk gün söylediğin şeyi hala bugün de söylemeye devam ediyorsun. Ben biraz Hı -hı. kişisel bir soru soracağım. Yağmur, ne gördün ki baştan Hı -hı biraz hani sonu baştan görebilen bir özellik bence. Ne gördün ki? Hani şu oldu şu oldu hani şey açısından değil de olaylar açısından değil ki olaylara yaklaşım açısından bu ıı, iradede ve bu idarede ne görüyorsun ki sen o söylevi devam ettirdi yıllar boyunca? Seni rahatsız eden taraflı yani itiraz ve yani bu konular düşünceyi belirtme özgürlüğünü ben çok önemsiyorum. Kimi zaman bazı arkadaşlarımla bunun üzerine tartışmalar da geçiyor. Yani bir atıyorum fiziksel veya olan olaylara müdahale edebilecek bir atılım yapmıyorsunuz eğer sadece sosyal medyadan fikir beyan etmek bazen yani yeni yeni düşünmeme, düşünmeme sebep oluyor bazı şeyleri. Acaba Sadece oradan mı katılıyoruz? Bu bir, e, bilemiyorum hani tatlı su <gülüyor> e, şeyine mi dönüyor? E, bilemiyorum ama şöyle düşüncelerim var. Yani çok daha genel aslında. Ben politika veya temsili politika diyeyim Bunun artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hmm. nasıl anlatsam böyle bir 4 senede bir, bir parti seçip veya genel başkanına Parti duyup tek bir insana ...bir hayranlık veya bir, yani hitabet gücüydü, şuydu, buydu. Bunların çok demode olması gerektiğini düşünüyorum. Artık çok geride kalmış bir sistem olması lazım. Yine hemen artık sürekli e, bizi yönetenlerin e, yaptıklarına göre değerlendirildiği... ...ve çok çabuk değişebileceği e, sistemin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de biraz boşa düşüyorum. Çünkü şu andaki sistem de bana biraz anlamsız geliyor açıkçası. Hı -hı. Tabii. Yani so, o kadar hı hı. hızlı bir iletişim çağındayız ki böyle dört seneler, sekiz seneler bunlar bana çok uzun süreler geliyor. Hı hı. Yani insana <gülüyor> bir partiye, bir genel başkanı veya yapılacak şeylere bakıp yani bir sene içinde, bir buçuk sene içinde olumlu bir şeyler varsa onunla devam etmek yoksa tekrardan halkın işin içine girip düşüncesini söylemesi ve değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani politika deyince de geçen gün aile saatlerinden bir tanesiyle böyle bir tartışma geçti. Yani politika ben çok hoşlanmıyorum gibi bir lafın üzerine aslında politika sadece politika değil ki. Yani sokağa adım attığınızda içeriyor her şeyi hayat, hayatla alakalı bir şey. Yani sizin bir sürü özgürlüğünüzden tutun her şeye kadar düşüncenize kadar etki eden bir şey. Ama dediğim gibi var olan bu sisteme karşı çok büyük bir beynimde boşluk oluşuyor. Bu sürü ve uzun bir süredir. Sanırım. O yüzden ben her şeyi böyle bir oyun gibi görüyorum. Düşünsenize son bir aydır bıraktık. Bekliyoruz hani hangi e, şeyler sığdırılacak bakalım ne olacak. Böyle bir tenis maçı seyreder gibi iki tane gücün çarpışmasını seyrediyoruz. Hı -hı. Yapılacak şeyler mesela dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama daha önceki seçimlerde insanlar karşılıklı oturup Konuşurlardı ben şunu yapacağım derdi bir profesör çıkardı ki derdi ki ben mimarım işte o öyle olmaz böyle olur projeler konuşulurdu ben bu seçimde dikkat ettim kimse yapacağı şeyden bahsetmiyor sanki takım tutar gibi böyle bir bambaşka bir show dünyası gibi ona dönmüş durumda kimse ne yapacağını ne diyeceğini son belki bir hafta ufak ufak bir projeler bir şeyler gördük ama çok böyle reklam e, ajanslarından çıkmış ve hani ne olacağı gerçekten anlatmayan projeler gibi geldi bana. Ee, sanırım şöyle bir şey var Yağmur. Senin dediğin aslında Hı -hı. sürece dahil olması, insanların sürece dahil olması e, bu noktada çok önemli. E, 4 seneler, 8 seneler uzun geliyor dedim. E, o evet. uz, uzun gelen yerlerde insanların aslında hiçbir şeye dahil olmadan sadece 4 senede bir kere seçim yapıyor olmaları e, ve evet. de bu seçimin aslında ondan sonra yapacakları yaşayacakları 4 sene boyunca her şeyi belirliyor olması bu açıdan artık çağdışı kalmış bir sistem ee, teşekkür evet, ediyorum yağmur ee, ee, ee, yani karanlık bir tablo çizdiysem <gülüyor> özür dilerim ama yo, bir bizim Bugün için yani önemli olan bizim için önemli olan gerçekten samimi Samimiyet, fikirleri Hı -hı. yakalayabilmek. <gülüyor> o yüzden e, çok teşekkür ediyoruz katıldın fikirlerin. Ben çok görüştüm. teşekkür ederim. Sevgi Yağmur çok teşekkür yani. ederiz. Büyük Adada görüşmek üzere. Ben görüşürüz. teşekkür ederim Onurcığım. <gülüyor> umarım, Umarım çok yakın zamanda. Çok sevgiler, hoşçakalın. Sevgiler. Evet Onur. Ee, Aynı soruları izlemeye devam ediyoruz burada. Yağmur oldukça karamsar konuştu. Ama aslında bir yandan da her zaman olduğu gibi de gerçekçi konuştu. Evet, yani Şimdi... ya, Yağmur, Yağmur. E... Şimdi istersen hukuk konusunda bayağı bir tartışma olacak gibi görünüyor. O yüzden bizim programımızda oldukça Alo? ses getiren... Merhaba Kerem. Merhaba. Nasıl Biz de mi? tam seni şu anda tanıtıyorduk. Evet, oldukça önce... ses getiren 5... <gülüyor> Yayın önce 5 bölüm önce sevgili Kerem Gülay ile bağlanmıştık. Ee, tekrar onunla birlikteyiz. Kerem merhaba. Merhaba. Ee, ben e, bağlanma sebeplerimden bir tanesi e, hükümet e, partisinin. Değerli tırnak içinde bir hukukçusuna selam gönderiyorum tekrar, öyle başlamak istedim. Çok sevgili <gülüyor> biliyorsunuz, sevgili evet. kuz kuzuyu. Sevgili <gülüyor> kuzuya selamlarını iletiyorken ee, artık şey, e, zafer sarhoşluğunda duyarlar mı bilmem. Ee, biraz canım sıkkın arkadaşlar, ee, ne kadar hukuk konuşulabilir bilmiyorum. Ee, biraz önce, 5 dakika önce annemden e, mesaj aldım. Hı hı. İzzet Paşa Mahallesi'nde görevli, sandık görevlisi silahlı çatışma çıktığı için e, mahsur kaldı. E, diğer taraftan, e, burada arkadaşlarımla beraberim e, CNN Türk'ü takip ediyoruz. E, bu kadar yolsuzluğa, bu kadar cinayete, seçim hilesine rağmen sırf İstanbul'da, Bundan 4 saat önceki rakamlar 1500 civarında seçim sürecinin yapıldığını rapor etmiş. Sırb İstanbul'da, Türkiye'deki sandık sayısı toplam 1900 civarında, 190 bin özür dilerim, civarında. Sırbistan'da İstanbul'da bundan birkaç saat önce 1500 tane rapor edilmiş var. Daha geri kalanında gelecektir. Hala, tabii yani 1500 vaka demek, bunun içinde belki 45 bin oyudur, belki daha fazladır, belki daha azdır. Ama en azından 1500'e demek onu biliyoruz. Bu kadar seçim yolsuzluğu varken hala seçim yolsuzluğu dememek lazım, muhalefet partilerini eleştirmek lazım, tabi eleştirmek lazım da. yani Zaten bu seçim hiçbir zaman yolsuzlukların hesabı değildi, hiçbir zaman gezide öldürülen insanların hesabı değildi. Ee, gerçekten bütün bunlardan sonra bu kadar yani rakamlar doğruysa böyle bir sonuç çıkabilmesi e, herhalde ancak Türkiye'de olabilecek bir şeydir. Nedeniz ki? Yani milli Kerem, bunları, bunları konuşalım ama e, önce annenin durumuna devam edelim. Yani Paşa İstanbul'da mı bu arada. Yok, İ İstanbul'da Paşa Mahallesi'nde e, sonuçları da şey yapıyor. Yani ondan gelen sonuçlar. E, Sanırım yani parti merkezinde bir yerdeler veya bir seçim kurulunda, tam anlayamadım çünkü kopuk kopuk geliyor mesajları. E, Beyoğlu'nda e, Paşa'dan gelen e, sandıklarla AKP'nin öne geçtiğini e, söylüyor. Hı hı. Yani Beyoğlu, e, konuşmam pek şey olmaz çünkü Beyoğlu belediye başkanına karşı davalarım var. Hı. Ama ne yaptığını hani e, bizzat tanık olduğum için, o, yani buna da hayret ediyorum. Hı hı. E, Şimdi şöyle bir şey birazcık dışarıya çıkmaya çalışalım bu küçük mikro dünyadan. Yani Tabii. şu anda bu gece çok şey olacağı belli zaten. Yani hani biz yayın evet. başladığımızdan beri bin tane bize de sosyal medyadan ulaşan işte elektrikler kesiliyor onu söyleyin, açılan sandıklarda hile var onu söyleyin gibi bir sürü mesaj geliyor. Ama şimdi biraz biraz bir üst kademeye çıkalım ve de şunu düşünelim. E, bu seçimin sonuçlarına itirazlar, efendime söyleyeyim tutulan tutunakların işlenmesi vesaire gibi sen de bir hukukçu olduğun için bizde eminim daha çok bilgin vardır Kerem. Ben biraz önce de e, beyan ettim. Sanki bu seçimin sonuçlarının açıklanması yani final sonuçlarının açıklanması e, oldukça uzun sürecek gibi görünüyor. Doğru mu acaba? Ee, yüksek Seçim Kurulu e, bunu yani... E... ...ibedilikle karara bağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabi şeylerin, bu itirazların... ...değerlendirmesi vakit, vakit alır. Hı hı. Ee, ama yani... Şimdi nasıl e, dikkatli konuşulur ki bu kadar şey bir noktada? Hı hı. Yani bu kadar e, büyük bir yani iddia edildiği kadar yolsuzluk yapılıyorsa, elektriklerin kesilmesi, e, yani Yılmaz büyük karşılık açıklamasını dinledim. E, e, çuvalla o yani oy çalan birini yakalayıp odaya kilitlemişler, hı hı. polise haber vermişler falan. Yani bu kadar şeyin, yani bunun tabi değerlendirmesi vakit alacaktır. Bu kadar geniş çaplı bir. E, ile e, meselesinin e, illaki bu kadar geniş bir organizasyon varsa yani kendi üniversitelerinde gösterim kendi üniversitelerinde gösterim kendi üniversitelerinde gösterim kendi üniversitelerinde gösterim kendi üniversitelerinde gösterim kendi üniversitelerinde yani Aslında bir, sen şunu diyorsun. Kimi, kimi kime şikayet edelim diyorsun birazcık anladım e, kadarıyla. Bir yani işte yok o, o yani iki gruptaki kadrolaşmalardan falan da bahsediyor. Bir, bir yandan şey çok ilginç yani hani AK partili şeylerin konuşanlarını çok sert yorumlar yaptığını görüyorsunuz. Hı -hı. E, i̇şte bakın Yüksek Seçim kurulunu bekleyin falan deniyor. Yani bakalım bekleyeceğiz yani atamaları da biliyoruz. Hı -hı. E, esas gündem dışına çıkacaksa şeyi söylemek isterim. Ee, ...bu konuyla ilgili birkaç güne bir rapor yayınlayacağız ee, bizzat bile söylüyorum. Ee, bu, dışı... e, bu arada tekrar söyler misin Kerem? E, rapor yayınlayacaksınız. E, daha önce programda da söylemiştim ama rapor, rapor yayınlanan e, oluşumun adını söyler misin dinleyicilerimiz için? Hukuk Gözcüsü. Hı -hı. Ee, hukuk gö Gözcüsü? Evet, Hukuk Gözcüsü veya Law Watch. Daha e, online bir varlığımız yok. Önce işleri ortaya koyup arkasından buna geçeceğiz. Bütün domenilerimizi falan aldık. E, onda bir problem yok ama... E, aynı zamanda şu an dernek olarak e, kendimizi kaydettiriyoruz hala beklemede e, ve şey e, e, bun, yani dernekleşme sürecine yetişmeyeceği için o büyük ihtimalle Nisan herhalde sonuna sarkacak e, inisiyatif olarak yayınlayacağız bir grup olarak arkasından dernekleşmekten dernekleşme sürecinden sonra dernek olarak da yayınlayacağız kısaca rapordan bahsedeyim Dışişleri Bakanlığı görüşmelerine ilişkin e, herkes e, şey, dinledi ee, Dışişleri Bakanlığı'nın kendi sitesinde sanırım 989 numaralı bir e, beyanda bulundular. Kayıtları e, inkar etmediler, i̇şte, tahrip edilmiş falan dediler. E, bu kayıtlarda özellikle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve e, MİT müşteşeri Hakan Fidan'ın e, yaptığı açıklamalar. Herkes bakabilir, raporumuzun özet kısmı şu an hazırdır. Ee, şey, e, biraz da şey olsun diye e, birkaç güne, hani özet, önce özet kısmını ve sonra da tamamını yayınlayacağız. Hı hı. E, açık kaynaklardır bunlar. E, kuvvet kullanmanın bir devlet olarak hukuk aykırılığını şimdilik bir kenara bırakıyorum ki öyledir. E, bu tarz beyanlarda bulunmak uluslararası hukukta conspiracy to commit crime of aggression olarak alınır. E, yani Uluslararası hukukta saldırı suçunun, saldırı suçu için komplo kurmak. Ee, bizdeki teşebbüs hükümlerinden farklı olarak uluslararası hukukta saldırı suçunda komplo saldırı suçuyla eş sayılmıştır. Yani komplo'nun kendisiyle saldırı suçudur. Ee, Mümbak e, kararlarında e, birkaç tanesini şu an size söyleyebilirim. Ee, mesela... E, Amerika Birleşik Devletleri Fonleap karşısında e, askeri e, şey 1950 e, tarihli hüküm. E, Amerika Birleşik Devletleri Kurup Fonbolin Bo, von e, ve Halbach ve diğerleri karşısında 1950 Amerika Birleşik Devletleri Krah ve diğerleri karşısında gibi e, şeyler e, istatlar. E, bu e, bu tarz dayanların, bu tarz planlar yapılmasının uluslararası hukukta saldırı suçu kapsamına girdiği söyler. Uluslararası hukukta saldırı suçu kapsamına giren işlemleri, hazırlıkları yapanlar, görüşmeleri yapanlar da evrensel yargı yetkisi gereği gittikleri her ülkede dokunulmazlıklarına dikkat edilmeksizin tutuklanıp gözaltına aldık daha doğrusu tutuklanıp yargılanabilirler. Şunu söyleyebilir miyiz Kerem? Seçim evet. ne olursa olsun seçimin temizleyemeyeceği bir sürü hukuki durumun var olduğu ve bunların aslında peşinin bırakılmaması gerektiği yapılması <gülüyor> yani sadece sandığa gidip işte alternatif olan partiye oy vermek yerine bunu tabii ki herkesin yapması Şüphesiz. gerekiyor ama Şüphesiz. ...asıl yapılması gereken şey hukukun üstünlüğünün yolundan devam edip... ...bu ortaya dökülmüş olan skandalların peşini bırakmamak oldu. Şüphesiz. Yalnız tabii bu konuda şöyle bir şey var. Ee, yani bu %100 aynen yani bunun altına imzamı atabilirim. Burada şöyle bir sorun var. Ee, Türkiye'nin kendi insanları bu suçun farkına varmadıktan sonra... ...bu tarz... E Yargılama işlemlerinin Hı -hı. E, ve Türkiye karşı uluslararası hukuk yaptırımlarının yabancı devletler ve uluslararası örgütler devletler arası örgütler tarafından uygulanması Hı -hı. Türk kamuoyunu e, bunu büyük bu olarak bir mantıklı makul bir insan olarak söylüyorum sanırım Hı -hı. Türk kamuoyunu korkunç kutuplaştıracaktır. Hı -hı. E, bu e, ya yani bunun e, çok iyi bir şekilde anlatılması gerekiyor. Çünkü genelde dış mihraklar falan diye zaten ciddi davranın da buna canat tuttu aşikers. Ee, bu çok kötü bir şeydir. Yani bunun örneği yani verdiğim örneğin muadile ee, Nazi Almanya İngiltere cephimizde. Şimdi bazı şeyleri düşünenler olabilir. İşte Amerika da orayı burayı işgal ediyor. Daha Rusya yeni yaptı falan hı. hani e, bunları bunlar hani politik olarak gerçekten politik yani siyasi olarak uluslararası ilişkiler bakımından. ...çok mantıksız karşı çıkışlar değil ama Türkiye, Rusya veya Amerika değil, Türkiye'ye karşı, ben bir riskten bahsediyorum arkadaşlar. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı pozisyonundaki bir şahısın böyle bir şeyde bulunması, Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı pozisyonundaki bir kişinin bulunmasından daha farklı. Çünkü o, o kuvvetiniz yok, o siyasi ağırlığınız yok, o ekonomik ağırlığınız yok, sizin başınıza böyle bir risk gelebilir. Hı -hı. bunun rezaletinin kepazeliğini de e, Amerikalıların temizleyebildiği kadar ki onlar da bir temizleyemesi temizleyemezsiniz yani Amerika'nın bu işten ne kadar çekindiğini ki ne kadar güçlü olduğunu siz iyi biliyorsunuz size ifade etmek için şunu söyleyeyim Kampala'da 2010'da düzenlenen Uganda'da Kampala'da düzenlenen bir konferans vardı. Ulusalasız Ceza Mahkemesi'nde e, saldırı suçu e, tartışıldı ve Ulusalasız Ceza mahkemesi statüsüne eklendi bu Amerika Sırf kendi şeyi yargılanmasın bu evrensel yargı yetkisiyle diye ek beyannameler e, verdi, e, takipler aldı, e, garanti altına almak için kendini. Zaten Amerika'da halen geçerlilikte olan e, kamuoyunda lahiri işgal etme yasası olarak bilinen bir yasa vardır ki e, herhangi bir e, durumda eğer bir Amerikan vatandaşı uluslararası mahkemesinde e, şey yapılırsa e, oraya müdahale etmeyiz. Yani durum bu kadar ciddi e, ama işte milli irade gene tecelli etti diyelim. E, bir de fezzeke var ki onunla ilgili rapor 300 sayfalık bir fezzeke bilmiyorum görmüş müsünüzdür. E, hayatımda okuduğum e, de dahil en kompleks metinlerden bir tanesiydi. E, tek bir cümleyle söylüyorum sırf bu fezzeke yüzünden e, Türkiye'ye çok geniş kapsamlı İran İran'a uygulanan yaptırım rejimini derdiğimiz için çünkü Halk Bankası bir devlet bankasıdır eylemleri devleti bağlar Türkiye'ye çok ciddi uluslararası hukuk yaptırımları, ekonomik yaptırımlar vesaire uygulanabilir Kerem seçim gecesinde bize e, hukukla ilgili bu bilgileri verdiği için çok teşekkürler benim senden aldığım seçim yapıyoruz evet yani 6 haftalık yıl önceki programımızda da aynı şeyleri söylemiştik e, seçimler %99 oy alınsa bile kimseyi aklamak için e, yaratılmış sistemler değildir Birbirine karıştırmamak lazım. Demokrasi demek, e, politik tercihleri e, yani, sandıkta yani. göstermek ve hukuk sistemi esas evet. birbirinden ayrıştırılmalıdır. Bu yalnızca bir popülerlik yarışması <gülüyor> değil. Senin gibi bir profesyonel hukukçu da bunu bizi hatırlatıyor. Evet. Ee, özellikle son olan olaylar, yani FZG5'te ve, işte, ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki nereden dolayı, Senden ayrılmadan e, sormak istiyorum, nasıl bir isyağı Türkiye'de olamamak böyle bir yani hani Gezi'de burada olamamak diye bir sendrom vardı. E, ama e, bu seçimde Türkiye'de olamamak, oy kullanamamak... E, Hocamdan izin alamadım. Ee, ben hatırlarsanız belki Gezi'de de Türkiye'de olamamıştım. Burada raporlama yapıyordum konuyla ilgili. Ee, bu seçimde de olamadım. Ee, bunun da acısı içerisindeyim. Gerçi olsan da bir şey fark etmeyecek. Ee, çok üzücü. Ee, ama orada olamamamız, ülkenin kaderine ortak olmadığımız anlamına gelmek. Gerçi... Aynen öyle, aynen öyle. Bravo. Hep beraber, hep beraber ee, bu inançlaşma ile, bu fanatiklikle, bu mitoloji yaratmayla e, uçurumdan aşağı yuvarlanıyoruz. Allah sonumuzu helal. Çok Şimdi teşekkür gelen, ederiz. Çok teşekkür ya. ederiz. Orada ben... galiba bir grup insanla birliktesin. Onları da e eller sanıyorum. Hepsine selamlar, evet. sevgiler. Öyle söyleriz, çok sağ olun. <gülüyor> Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz. İyi Görüşmek yayınlar. üzere. Teşekkürler. Herkese selamlar. Evet, onur... Mahir, <gülüyor> Yağmur dedim biraz önce, şimdi de Kerem demek istiyorum. E, Gerçekten ikisi de oldukça tutarlılar ve e, hiçbir şekilde sözlerini sakınmıyorlar e, sevgili dostlarımız. Evet, şimdi ben hiç bekletmeden bir konuk daha bağlamak istiyorum. Çünkü çok iyi bir ivme yakaladık şu anda. Birkaç yani sonuçlardan benim istediğim gibi uzaklaşıp birazcık daha aslında ülkede olan şeyleri konuşmaya ve de geleceği konuşmaya vakit bulduk. O yüzden bu konuda da biraz uluslararası perspektif getirecek bir konuğumuzu da bağlamak istiyorum. Karabekir yayında sanıyorum şu anda. Bizi duyuyor musun Kara? Duyabiliyorum. Siz benim sesimi duyuyor musunuz? Evet, çok iyi duyuyoruz. Teşekkürler. Yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Kara merhabalar. Merhabalar. Ben de sana şimdi mesaj yazıyordum. Sevgili Kara Mekir Akkoyunlu hoş geldin. Bu arada hemen başlayalım. Nerede şu anda? Şu anda İstanbul'dayım. E, İngiltere'den geldin değil mi? Evet bu sabah geldim. Evet. Oy vermek için geldin. Oy vermek için geldim aynen. Bu sabah uçaktan indim. E, Ayağımın tozu ile oyumu verdim. Peki oy vermek dışında herhangi bir görev üstlendin mi seçim sırasında veya şu an üstleniyor musun? Eee, yani doğrusunu söylemek gerekirse, senin bizim de ee, seçimlerin başlamısından sonra bu ee, şeyde... şeyde... şeyde... Kara seçin gidip geliyor. Öyle mi? Duyuyor musunuz? Evet, şimdi, <gülüyor> şimdi daha iyi duyuyoruz. Biraz internet sıkıntısı var burada şu anda. Yüreğine hmm. de söyledim, yeni. Teknik etkisi. Bence internetten şeyle terbiyesin değil mi? Çok. Ondan olmuyorum çünkü çalıştım. Hatip ee, ee, Kara sesini az geliyor Tekrar bağlanacağız evet. Sözlerini e, sakla Hemen 2 dakika sonra tekrar bağlanıyoruz Evet Evet Onur e... Sevgili e, Kara İngiltere'den Türkiye'ye bu sabah uçtu Oy verdi Bu e... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arada bana mesajlar yazmaya devam ediyor e, Evet Evet birazdan karayı yeniden yayına alabiliriz bu sırada sanıyorum e, birazcık bağlanan insanların e, psikolojilerin şey olması, karamsar olması diyelim ya da psikolojilerinden ziyade e, sonuçların da birazcık daha ilerlemiş olmasından kaynaklanıyor takip evet, ediyoruz. Yani sonuçlar. Türkiye'de açılan sağlık sayısı %50'yi aştı şu anda. Hı -hı. Evet. Genelde baktığın zaman hani %50 üzerinde bir açılan sandık sayısı olduğu zaman değil şu anda Türkiye Hı -hı. genelinde. E, 44.8, 28.4, 16 yani sonuçta e, sanki bir önceki seçimlerin, genel seçimin e, bir tekrarı gibi yani ikinci ve üçüncü partinin toplamı anca birinci parti yapıyor. Genelde tabii numaralar, sayılar önemli yani insanların burada bir karamsalar kapılması da çok normal. Yani biz bu yayına 9'da başladık, Şimdi neredeyse 2 saatte varıyoruz. Sayılar birbirleriyle eklene eklene bu tür karamsarlıklar oluşabiliyor. Kara'ya tekrar bağlanıyoruz. Alo. Evet, bu sefer telefonla bağlanıyoruz. Tekrar hoş geldin Kara. Hoş bulduk. Şimdi çok iyi duyuyoruz. Sen de bizi iyi duyuyorsun umarım. Gayet iyi duyuyorum. Evet. E, şunu diyorduk. E, yurt dışından geldin. Oyunu kullanmak için geldin. E, Onur da bunun dışında bir sorumluluk aldın mı diye sormuştu. Orada kalmıştık. E, far, far, yani oy ve ötesindeki bazı arkadaşlarımla informal bir şekilde e, e, onlara e, dayanışma sağlamak dışında bir sorumluluk almadım. Hı hı. E, yurt dışında bir iki kurumla çalışıyorum arada ve onlara yazılı analiz oluyorum bir yandan ve Hı -hı. takip ediyorum şu anda olan bir taneleri. Şimdi Kara benim, bilmiyorum yayının ne, ne kadar zamandır takip ediyorsun ama birçok farklı görüş e, paylaştık. İşte genel olarak şeyden biraz uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü e, rakamlar hem net değil hem de manipülasyon olabilir. İşte itirazlar var falan var falan var. Ama e, bizim anladığımız, en azından benim zaten tahmin ettiğim bir şeydi, e, o gördüğümüz 2009 yılının bir haritası vardır meşhur. Ben çok eleştiririm o haritaları kendi ilgi alanım olduğu için. Ortalar sapsarı, sahiller kırmızı, efendime söyleyeyim işte Güneydoğu bölgesi de BDP haritası olan e, ve de İstanbul ve Ankara'nın da AKP'nin elinde kaldığı bir haritanın 3 aşağı 5 yukarı bir benzeri ortaya çıkacak gibi görünüyor. Gidişat o yönde ya da varsayalım ki böyle bir şey oldu. Şimdi senin deneyimlerine de dayanarak uluslararası tepkileri nasıl ölçebiliriz? Yani e, burada bir şahibi olduğunu mu düşünecek sence e, Avrupa buraya bakarken yoksa e, bütün bu yaşananların kaset işlerinin vesaire AKP'ye karşı eleştirilen e, e, çıkartılan yolsuzluk iddialarının e, toplum tarafından bir şekilde kabul edilmediğini mi varsayar? Ee, yani doğrusunu söylemek gerekirse bir manipülasyon ve şahibe olduğuna genel bir kanı hı hı. getireceklerini açıkçası zannetmiyorum. Hı hı. Ee, o yönde bir e, yani şu ana kadar çünkü Türkiye'de yapılmış seçimlere itibar edildi. Türkiye'nin hem içinde de dışında da. Hı. Ve şu anda e, aslında olağanüstü bir dönemdeyiz. O yüzden e, seçim sürecinin de aslında güvenilirliğini ...bir nevze yitirdiği bir dönemdeyiz. O yüzden eminim... E, ...normalden daha fazla... ...haber e, olacaktır... ...bu elektrik kesintileri olsun... E, ...diğer kuşkuları olsun ama... ...uzun vadede... E, ...çok etki zannetmiyorum... ...büyük ihtimalle... E, ...şöyle bir genel kanı oluşacaktır... E, Erdoğan kuvvetli... ...ama Türkiye... E, ...gergin ve bölünmüş bir durumda. Hı hı. Yani... Erdoğan kuvvetli ama o sarı haritanın temsil ettiği gibi her tarafı, her köşeye hakim değil. Büyük şehirlerde büyük kapışmalar e, oluyor, var. Hı hı. Ve e, aslında e, algı, benim de algım en azından Ve yansıtacağım algı, algı herhalde şudur ki e, çok bir değişiklik olmadı. Hı hı. Hatta e, sadece 17 Aralık değil, Gezi öncesi e, tabloya da Hala, e, yani tablo da hala aynı gibi duruyor ve dolayısıyla bu seçim gerginlikleri herhangi bir şekilde azaltacak bir seçim de olmadı. Öyle olması da açıkçası beklenmiyordu. Hı hı. E, yani dolayısıyla tırmanan gerginlik ve Erdoğan'ın ha, hala çok kuvvetli olduğu kanısı kuvvetlenecektir bir fikrimle geliyor. Hı hı. E, bu, bu durumda şu anda mesela Amerika'da da herkes şeyi ölçmeye çalışıyor. Hani acaba Türkiye'de olan gelişmelere nasıl yaklaşmalı müttefikler? Çünkü biliyorsun çok ilginç şeyler oldu açıkçası. İşte ne bileyim yani Yurt dış, dış işlerindeki kasetin çıkması ya da çıkan kasetlerdeki İran'la olan ilişkiler, iddialar falan filan ortalık baya bir karışık uluslararası ilişkiler açısından da. Burada herhalde biraz önce Kerem'le de konuşuyorduk. Hukuki olarak bir beklenti doğar mı uluslararası kamuoyunda? Yani bu işlerin e, temizlenmesi ya da en azından açıklığa kavuşturulması adına? Valla yani e, öyle bir beklenti doğdu söylenir fakat e, eğer gerçekten stratejik anlamda e, konuşuyorsak e, büyük ihtimalle öncelik Türkiye'de kimin e, kontrolü olduğunu bir an önce belirlemesi ve e, belli bir e, istikrarı sağlanması yönünde olacaktır. Yani hani Hı. Türkiye'de hukuk, e, demokrasi bir an önce tesis edilsin, Türkiye demokrasi olarak ön plana çıksın derdinde genelde olmadı müttefiklerimiz özellikle Amerika. <gülüyor> yani öncelikle Türkiye'nin kendi içerisindeki istikrarı ve tabii ki de kendi yanında olacak oyuncuların ön planda olması derdi <gülüyor> oldu ve şu anda da o beklenti olacaktır. Yani o yüzden eğer Erdoğan eli kuvvetliyle kalacak algısı Kuvvetlenirse bu seçim e, ötesinde e, Amerika nezdinde de e, biraz tartışmayı şekillendirebilir diye düşünüyorum. Hı hı. O zaman Kara diyorsun ki bu söz real politiğe baktığımız zaman dışarıdaki devletlerin e, kimin güçlü olduğuna ve ülkenin e, iplerinin onların elinde olup olmadığına bakarlar. Bunun gibi çok güçlü bir sonuç geldikten sonra da herhangi bir hukuksuzluk olsun, herhangi bir e, demokrasi de ihlal mi olsun. <gülüyor> işte YouTube'dur, Twitter'dur yani bunları bile ikinci plana atabilirler çünkü burada güçlü bir sonuçtan dolayı da derler ki bakın bu ülkede bunlar hala etleri ellerinde tutuyorlar. Bizim de alacağımız pozisyon o güç göstergesine göre olacaktır. Yani ilkelere göre hareket etmeyecekler. Efendim Twitter kapandı, o ülkeyi tamamen siliyoruz diye bir anlayış söz konusu değil. E, Twitter kapandığı için hiçbir ülke silinmedi şu ana kadar. Ama evet. yani bu kadar kültücüye yaklaşmak e, yani çok siyah yaz bir şekilde e, hiç önemsemez önemsemiyorlar. Bunlar kimse tarafından yani bunlar laf lafı bir laf demek de istemiyorum tabii ki ama hı hı. bir tarafta Suriye ve bir tarafta İran dengeleri söz konusuyken büyük ihtimalle Amerika'nın şu anda en ilgilendiği mesele Amerika özellikleri diyorum. Hı hı. Kimle Türkiye'de kimle çalışabiliriz? Bir günler kimin elinde sorusu olacaktır? Hı hı. Avrupa Birliği için biraz daha farklı. Çünkü yani batı derken Amerika ile Avrupa Birliği'ni ay ayırmak gerekiyor. Ee, Amerika için Türkiye bir strateji meselesi. Uzaktan baktığı bir bölgeye bölgedeki bir oyuncu olarak bakıyor. Ama Avrupa Birliği için bir iç mesele ve bir kimlik meselesi. Hı hı. Ee, ben o yüzden e, bu bahsettiğimiz hukuk ihlalleri meselelerinin, demokrasi kısıntılarının e, Avrupa Birliği içerisinde daha fazla ön plana çıkacağını inanıyorum bizim aslında adresimiz zaten bu iç meselelerin daha doğrusu iç reformun iç dönüşümün yapıldığı zamanda Avrupa Birliği olmuştur Amerika olmamıştır hı hı. o yüzden bu tartışma daha çok Avrupa Birliği nezdinde geçecektir hı hı. ama Türkiye'ye etkisi Avrupa Birliği'nin son 10 yılda çok azaldı o sebepten dolayı da bu tartışmalar Türkiye ne kadar etki edecek ne kadar duyulacak o da, orası da ayrı bir tartışma konusu. Peki sen bir birey olarak bundan sonra yani üç aşağı beş yukarı artık önümüzü gördüğümüzü düşünüyorum. Aslında dediğimiz gibi çok da sürpriz değil. Ne düşünüyorsunuz? Sonuçta herhalde geri döneceksin İngiltere'ye yakın bir süre sonra. Ne yapmamız lazım? Yani biraz önce Kerem'le de konuştuk. O da kendisi Cornell'dan bağlandı ve dedi ki Türkiye'de olmamamız, Türkiye'nin kaderine ortak olmamamız olmamamızı gerektirmez. Ne düşünüyorsun? Bizim gibi genç olan gerçekten o siyasetin kirli taraflarına çok da bulaşmamış insanların ama kendi ülkelerinin geleceğiyle ilgili olan insanların yapmaları için onlara bir tavsiyen demeyeyim de en azından sen ne yapacağını söylersem belki herkes için de bir feyiz olur diye düşünüyorum. Ee, şöyle düşünüyorum. Şimdi eğer seçim AKP için bir kesin zafer olarak sonuçlanacaksa ki bu henüz bunu söylemek için bence erken bu muhtemelen kısa vadede Erdoğan'ı daha saldırgan daha kibirli yapacaktır hı hı. ama daha önemlisi ve korkutucu olanı muhalefetteki partiler özellikle Gezi direnişine katılmış jenerasyonu caydırıp pesimistik bir travmaya Sokması bence çok tehlikeli olur. Şimdi mesele gezi zamanında da bugün de seçim değildi. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Yani bizim mutluluğumuzu ya da e, şevkimizi sandıktan çıkacak sonuca bağlamamamız gerekiyor. Çünkü mesele şu. Biz e, çoğunlukçuluk, üzerine, çoğunlukçuluk yola girmiş bir e, sistemi eleştiriyoruz. Ve biz çoğulcu bir sistem Öne, öne sürüyoruz ve bunu bunun kavgasını veriyoruz. Yani ben seçimden her seferinde yenilerek de çıksam ben bu ülkenin bir ferdiyim ve benim sesimin duyulabilmesi gerekiyor. Bu benim sesim diğerlerinin sesinden daha yüksek çıkmalı ya da benim seçeneğim başkalarının seçeneği üzerine sayılmalı demek değil ama benim de burada bir sesim var, bir oyun var ve varlığım var. Bunun e, uzun vadede e, bu bilincin yavaş yavaş edinilmeye başlandığı uzun vadede de, e, katkı e, sonuç vereceğine inanıyorum. O yüzden bence doğru bir yola girildi. Yani e, belli bir e, bilinçlenme böyle işte uluslararası sürekli haberleşme, konuşma e, oy bölgesi gibi çok başarılı ve kısa zamanda e, örgütlenebilmiş ve anladığımız kadarıyla iyi sonuçlar alabilen e, Türkiye içinde e, organizasyonlar ki bu, buradaki bir sürü arkadaşımız yurt dışından geri dönüp de yaptı bunları. O yüzden e, bence en, en önemlisi şu anda çok fazla karamsarlar kapılmamak. En yanlışı, işte bakın bu ülkenin bilmem yüzü bilmem kaçı, aptal koyun, hülocu, e, bize buradan e, oksijen çıkmaz, bir an önce terk edelim ya da bırakalım bu işi, yatalım ışıkları söndürelim dersek, bir kendimizi daha derin bir travmayı iteriz. İkincisi, e, zaten gelişmekte olan tutuplaşmayı daha da zorlarız, daha da arttırırız anlamamız gerekiyor. Hı hı. Ee, i̇nsanlar gerçekten e, koyun oldukları için oy verdiklerine inanmıyorum. E, bakın yani mesela bugünkü e, haritaya baktığımız zaman Doğu'da, Güneydoğu'da %0 noktasında olan bir CHP'den bahsediyoruz. Hı hı. E, AKP ile BDP yarışıyor buralarda. Demek ki ...doğuya hiç gidememiş bir batı tarafı var bu ülkede de. Hı hı. Yani sadece bir... E, laik İslamcı, sol, sağ değil... ...doğu-batı bölümü de... ...bölünmesi de var. Yani bu bölümelerin ötesine... ...geçmemiz gerekiyor. Bunlar bizi... ...bu yöne şevket etmeli, etmeli ve... ...girdiğiniz yolda bu... ...birlikten kuvvet doğar, çoğulcu anlayış... ...bunlar doğru yollar. Hemen... ...meyvesine verecek değiller. Aynen devam diyorum ben. Yani hı hı. çok da fazla... ...bugün e, kafamızı taşlara vurmayalım açıkçası. Hı hı. Biz Kerem... E, Biraz da kampanyalardan bahsedelim. Sen de yurt dışında olduğun halde e, son e, 6 hafta diyeyim ben. Yani bu yerel seçimlerin esas kampanyaları, miting alanlarının da başladığı zamandan bahsedelim. E, kampanya olarak e, partileri nasıl buldun? Özellikle 2. ve 3. partileri CHP ve MHP'yi nasıl buldun? Biraz önce bahsettiğin o... E, Tür söylemleri geliştirdiler mi yoksa kampanyalarında bazı etikitler mi vardı? Onlar hakkında böyle spesifik olarak konuşabilir misin? Ee, Gözlemlediğim evet. kadarıyla CHP e, olumlu bir kampanya yürütmeye çalıştı. Hatta e, şöyle bir e, karşılaştırma yapmıştık. E, 2011'de e, AKP'nin e, bir işte seçim şarkısı vardı. E, e, Aynı yani bir birliktelik belli eden bir seçim şarkısı vardı ve ondan sonra şimdiki 2014'tekine bakıyoruz tamamen korku üzerine insanları bir araya getirmeye çalıştıran bir seçim şarkısı sunlar Yani kafa yapısındaki değişikliği çok iyi gösteriyor. Bunun karşılığında CHP'de bir birliktelik ön plana çıktı. İşte Hayat Bayram Olsa şarkısı falan. Yani bunlar bence olumlu ve olması gereken şeyler ama tek başına yetecek şeyler değil. Yani gerçekten e, sloganında mesela e, Türkiye'nin birleştirici gücü olan bir partinin Türkiye'nin doğusunda olmaması e, kabul edilemez bir şey. Ya da açıkçası e, benim görüşümü, e, görüşüme göre e, e, HDP'ye e, ülkenin batısında belli saldırılar olurken sesinin çıkmaması da kabul edilemez bir şey. Evet. Yani birleştirici bir parti olacaksanız gerçekten birleştirici olmanız gerekiyor ama CHP'nin kendi içerisinde... Ee, bir takım e, görüş aylıkları ve bölümeleri olduğu için e, ne sağ ne sola fazla hareket edemiyor. MHP ile ilginç bir aslında e, simbalistis içinde olduklarını da gördüm. Yani baktığınız zaman en iyi e, e, işbirliği CHP ile MHP arasında oldu. E, eğer Mansur Yavaş kazanırsa bu e, önemli de bir kazanım da e, sağlamış olacak. E, MHP'nin e, kampanyasını çok takip edemedim. Çok da açıkçası ön planda da değildi. HDP ön plandaydı. Oyundan yüzdesinden çok daha fazla ön plandaydı hatta. Ee, bunun yani farklı yorumları olacaktır. Ee, i̇leride büyüyeceğine inanıyorum. Büyümesi gerektiğine de inanıyorum. Ama doğrusunu söylemek gerekirse kendime HDP'ye yakın gören ama e, sıra sıraya vermemiş, oy vermemiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Ee, söylemini de çok yapıcı bulamadım aynı zamanda. Hı hı. Orada da değiştirilmesi gereken şeyler vardır ama ortaya koydukları e, platform ve e, adaylar bakımından en ilerici, progresif ve renkli e, kadro onlarınkiydi. Yazık ki böyle bir oy oranı e, onlara düştü e, şimdilik. E, e, bu, bunu gözlemlerim açıkçası bu kadar. Ee, Kara çok teşekkürler. Benim senden aldığım en önemli mesaj aslında yapılan her şey çok güzel bir yolda ilerliyor. Bu yeni bir şey ve bunun e, hemen 6 ay içinde bile en azından 25 bin insanı sandıklara götürüp yüz binlerce insanı o sandıklara gidenleri destekler hale getirmesi başlı başına bir kazanç. E, bir şey değiştirmemize gerek yok ama e, ümidimizi yitirmememiz gerekiyor diye algılıyorum ben bunu. Yani bir şey değiştirmemize gerek var. Ama bu değişim yavaş yavaş olacak. Hı hı. Ee, bence geri adım atmamamıza gerek var. Ee, evet. onu, kesinlikle o, o konuda katılıyorum. Çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Seni daha detaylı olarak ileriki haftalarda seçim analizi yapmak için yeniden alacağız. Gelişmeler çok doğrultusunda. Çok <gülüyor> Sağ Çok teşekkür ederim. Sevgiler. sevgiler i̇yi iyi yayınlar. Karanın bahsettiği en önemli konulardan biri e, HDP ofislerinin seçim bürolarının e, saldırıya uğramasıydı. Bu saldırılar da zaman zaman işte bizim e, sahil bölgede dediğimiz karın deyimiyle progresif bölgelerde olması. E, gerçekten de hani birçok konuda işi şakaya vurabiliyoruz ama bu tür konularda gerçekten de vuramıyoruz. E, çok büyük bir aya kırıklığıdır. HDP'nin e, Türkiye Partisi olması bence oldukça örnek verici bir şey. CHP'nin de herhalde bu konuda HDP'den birçok öğrenci e, unsur var. Hı hı. E, tabii ki kendi söyleminde birçok e, hataları barındıran bir parti. Hani, Türkiye'de üç tane ana insan var, üçü de biraz e, yani zihinsel olarak gerçekten de sorunları olan insanlar. Bir tanesi de tabii BDP'nin e, ve Kürt Hareketi'nin lideri. Ee, tabii ki bu hani çok büyük bir handikap yaratıyor, ama onun dışında renklili bir kampanya olması, içindeki insanların kalitesi ve e, kendilerini bir bölgeden Türkiye'ye yayma şekilleri çok çarpıcı bir şey. Ee, onun için e, Türkiye'nin batı illerinde o tür saldırılara karşı, yani fiziksel saldırılara karşı insan e, hani bir hayal kırıklığı varsa bence bu süreç boyunca en büyük hayal kırıklarından bir tanesi de oydu. Evet Onur istersen e, yeniden bir Jack'la konuşalım. Bayağı evet, bir vakit Jack, ben, oldu. Jack'ı özledim bir bu arada. Yani, Jack'ı e, özledin mi? Gerçekten özledim. Ben ee, seni özledim ya. Sevgili Jack. Evet. Tekrar yüzü görmek ne güzel. Evet evet Var yani. mı haberler? Haberler yok ya işte. E, önümüzdeki maçlara bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haber <gülüyor> o şekilde anladım. Kardeşim. Haber bu şekilde artık. <gülüyor> pek bir... <gülüyor> Ee, güldük, eğlendik. En azından bence heyecanlıydı. Bir umut olarak bekledik. Hmm. Efendim ne söyleyeyim bugünü, pazar günü heyecanlı. Evet, ben, yani evet. yaşamaya başladık, beklenti olarak yaşamaya başladık. Evet, en azından evet. bir beklenti oldu. Bana ilginç görünen bir şey, cemaat desteği olmadan da AK Parti'nin 2009 seçimlerinden de daha yüksek bir oy oranı alması aslında. Şu anda işte %50'den fazla sandı kaçıldı, %60'a doğru gidiyor. O bayağı ilginç görünüyor bana Onur. Sen ne diyorsun? E, yani ben bakıyorum. E, bana biraz önce elektrik kesintilerin haritası geldi. Evet onu ben de gördüm. E, yani genelde biz hani Mahir'in müziği haritalara alışmışız. Kırmızılar, maviler. işte Sahiller evet. e, mavi renk. İçerileri kırmızı. Ama şimdi elektrik kesintilerinin haritası geldi. Evet. Herhalde yani bu seçimde bir ilk bir elektrik kesintisi haritası yapılması açısından. Mahir'in ilgisini çekmiştir herhalde. Yani görselleştirme uzmanı olarak... Hı hı. Evet yayına veriyoruz zaten şu anda Onur'a varlıkları. Şu an yayında dönüyor evet. evet. evet. Ee, ee, yayının başında Onur aslında kaç, yani kaçsa kaçsa 5 milyon oy kaçar gibi konuşuyorduk aslında ama ne düşünüyorsun sence daha fazla e, sapma olabilir mi bu elektrik kesintileri ne sonucu? Ya Benim kişisel kanaatim hayır. Çok büyük bir e, yüzde olduğunu düşünmüyorum. E, bunların konuşulmaması gerektiğini Söylemiyor bu elektrik kesintilerin olması ve bunların e, e, isteyerek yapılması ve art niyetle yapılması o bir kenara. Ama sonuçta sonuçları bir e, kategoride değerlendirmemiz gerekiyor. Elektrik kesintileri bir arada başka bir kategoride değerlendirmeniz gerekiyor. Yani şaibelerin olması tabii çok büyük bir eksikliktir. İnanılmaz bir şekilde eleştiri yapılmalı ve bu konuda... Ama biraz önce konuğumuzun dediği gibi ben seçimlerin iptali gibi bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Evet, evet olmaz. Ee, ama bunların da konuşulmaya devam edilmesi ve bunların da kesinlikle ön planla tutulması gerekiyor. Yani Türkiye gibi ülkede bunların olması tabii ki hani hoş şeyler değil. Neden? Neden bugün? Evet, ee, bunların ayrıca, araştırması lazım. Evet ayrıca mesela bazı bölgelere baktığımızda işte aynı elektrik dağıtım şirketinin işte bağlı olduğu şehirlerde elektrikler kesiliyor falan bu tarz. E, ilişkiler var. Onlar da ilginç. Biraz daha ya, da sevgili şah, çok güzel bir noktaya dem Çünkü biliyorsun e, Türkiye'de elektrik yani son e, 10-15 yıla kadar tamamen devletin elindeydi. Ondan sonra özelleştirmeler başladı. Dünyayı takip ettik. Ama özelleştirilme olması e, seni özgürleştirmiyor. Ve elektrik şirketi sahibi veya hissederi olarak. Hatta eskisinden çok daha fazla baskı altında da olabiliyorsun. Evet. Yani onun için Hani hep dediniz ya özelleştirme işte demokrasinin bir parçasıdır. İşte eskiden her şey devletin elindeyken manipüle etmek Hı. çok daha kolay olur. Yalan evet. öyle bir şey yok. Evet. Özelleştirme oranı evet. arttıkça belki manipüle etme oranı da artıyordur. Evet. Artık o konuda gözlerimizin açılması lazım. Yani illa devletin e, ekonomide sahipliği azalıyorsa bu manipülasyonun azaldığı anlamına gelmez. Bunun en iyi örneği zaten medyadan görürüz. Evet. Yani yanlışa yayın yanlış yayın yapmıyor diğer bütün gazeteler yayınlı yayın Aslında yapıyor. bu çeşitlilik bir ilüzyon diyorsun değil mi? Yani kesinlikle bir ilüzyon çünkü biz hep böyle işte ya artı ya eksi, işte her şey devletin elinde, her şey özel olsun. Her şey öz olursa herkes, her şir şirket kendi menfaatini evet. ön plana çıkaracaktır. Bunun sayesinde de işte esas ekonomide ilerleme budur. Evet. Yani Şimdi Onur istersen bu noktada... E Burak Arıkan'ı bağlamak istiyorum çünkü kendisi biraz önce Twitter'dan bir görsel paylaştı. Bu şirketlerin kime ait olduğuna dair elektrik veren, dağıtan şirketlerin. Hem onu konuşmuş oluruz hem de kendisi New York'ta, New School'da büyük bir... Alo. Burak merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba, yayın hoş geldin. Hoş bulduk. Ee... Evet, merhabalar, şu an New School'dasın. 100-120 Türkiye'liyle berabersin sanıyorum. etrafta. <gülüyor> kadar yok galiba. <gülüyor> o kadar ee... kişi var mı? Ee, bayağı kalabalık yani. Şu anda şöyle bakarsam. Genelde çekirdek çitleniyor. <gülüyor> Ve çekecekler istihdikine bakılıyor. Çeşitli kanallardan. Nasıl genel olarak atmosfer, hava sanıyorum sonuçlar da biraz daha netleşmeye başladı? Herkes şey, e, ne diyelim böyle birazcık Devletik durumda aslında. Karamsar yani. Tabii ortadaki kaos'tan dolayı yani. Hı hı. Takip etmişsinizdir yani. İşte atel olarak çıkıp rastgele işte, biz diyenler belediyeleri var. Onlardan dolayı böyle bir sinir de var aynı zamanda. Şimdi biraz önce şunu konuşuyorduk Burak. Bu hı. elektrik kesintileriyle ilgili Onur da belirtti. Aslında genel olarak düşünce şudur. Devletin kontrolünde olduğunda işler... Yolsuzluk oranı artar ama Türkiye şu anda öyle bir süreçten geçiyor ki Hı. özelleşmiş şirketler de çeşitli kollara ayrılmış ve bölünmüş durumdalar. Hı. Hı. Evet, doğru. Graph Commons biraz önce bu şirketlerin bağlantılarına dair bir görsel paylaştı ve tam da aslında Hı. güzel bir zamanlamayla yayına bağlandım. Birazcık bu e, görselden bize bahsedebilir misin? Bu şirketlerin Hadi. gerçekten böyle aynı network olma durumları mı var? E tabii şu anda şey, e, o Paylaşanlar şey, mülk sisleştirme ağları projelerinden dövterler. E, yani mülk diye nokta ort Bakılabilir bu ortlara. Şey görüyorsunuz ortlarda? E, şu şey Cengiz İnşaat, Kolya İnşaat, Limak Holding, yani ve işte Cengiz Holding bunların e, devletten aldığı elektrik altın ihalelerini görüyorsunuz. Hı hı. İşte Boğaz elektrik, yani İstanbul Ortak Uludağ Elektrik, Uludağ Bölgesi, e, Akdeniz Elektrik Dağıtım, Tüm Akdeniz Bölgesi ve Çanlıur Elektrik de, e, diye e, dağıtım projelerinin şirket işlerini yani bu şirketler yapıyor. Bunlar da bu ihaleleri AKP döneminde aldılar tabii ki. Hı hı. E, genel karı şu, işte yani bütün bu 40 yani küsur şehirde elektrik kesilmesinin e, bir sebebi e, bu elektrik sen AKP'ye yanlış şirketlerin kontrolünde olduğundan dolayı, şarkıların bu insanların elinde olduğundan dolayı olsun oldu söyleniyor. Yani bu tabii şey manidar bir durum yani diğer evet. değildi. Işte. Yani aslında evet. biz biliyoruz ki verilerde tesadüfler bir noktaya kadar olabiliyor. Bir noktadan sonra ona tesadüf demiyoruz yani. E, aynen aynen. Tabii. <gülüyor> yani biz bu işte bu işler e, bu mühendislik projesi mesela 2013'ün aylarında bununla ilgili hep bu. işte bugün özel bir şey değil yani. E, ve orada bakıyorsunuz ki yani gerçekten eee ...çok büyük elektrik dağıtım işlemi belli başlı şirketler olmuş her zaman. Ve yine e, her zaman aynı bir halde şirketlerden bir türlü bir teker yani. Hı hı. Ve bunlar yalnızca elektrik şirketi değil tabii. Bu şirketler kendilerini birçok alanda, birçok sektörde temsil ediyor. Lima'a biliyoruz mesela. Limak tabii ki e, kasetlerden de çıktığı gibi, üçüncü hava limanı içerisinde üç evet. ortaktan bir tanesi. Aynı medyada olduğu gibi hani yalnızca bir medya sahibi değilsiniz. Yalnızca elektrik şirketi de sahibi değilsiniz. ...çok çeşitli endüstrilerde olduğu için hükümetler olan ilişkiniz ona göre belirleniyor. E, Burak sana bir şey sormak istiyorum. Toplamda kaç şirket olabiliyor biliyor musun? Yani haritalandırma içerisinde. E, bu haritada 200 tane proje var ama şirket sayısını şu an hatırlayamayacağım. Muhtemelen biraz daha azdır yani. Biraz daha azdır evet. E, yani yarısı kadar sen 100 tane şirket olabilir burada. Belki daha az yani. Çünkü zaten şey var, belli baş şirketler burada gördüğünüz gibi yani... ...Cengiz Kölnü'ye mesela en çok projeyi alan... E, hali alan şirketler devleten. Ve debin dediğim gibi yani mesela... ...sadece bundan ekstrik dağıtım iş yapmıyor. Mesela elektriği üretiminde de aynı zamanda aktar. Yani işte Eceo-Elektrik santralleri hem e, sahipler, yani elektriği üretiyorlar... ...ve dağıtıyorlar aynı zamanda. E... Peki... Çenkin Holding ve Limak yine göz önüne geldi. <gülüyor> Burak, sana şunu sormak istiyorum. Sen de uzun süredir hem veriler hem de ağlar üzerine çalışan bir insan olarak bu sonuçlar üzerine bayağı bir tartışma olacak gibi görünüyor. En azından bizim takip ettiğimiz katılan konukların da aktardığı kadarıyla. Buradan acaba gerçekten bu sivil inisiyatifler, oluşumlar bu işin peşini bırakmadan nasıl bir şey yapabilirler? Senin aklında bir fikir var mı? Yani bence ee, sivil denetim bu ...seçimin sağlıklı olmasının tek yolu. Başka bir çare yok. ...gülüyoruz büküyor her şeyden önce. Dolayısıyla ben mesela bugün... E, ...sabahtan beri işte... ...Oy ve ötesi, 98 Haber... E, ...Yusuf Jurnos... Hı hı. E, ...ve benzeri birçok böyle bağımsız... E, ...bilgi yayan... ...yelileri takip ediyorum. Hı hı. E, aynı şekilde yayın yapmaya kendime devam ediyorum. Hı hı. Çeşitli hesaplardan. E, Dolayısıyla... ...yani... ...bir yöntem var. Belki dikkatinizi çekmiştir. O da... Ee, seçim e, sonuçlarının asıldığı o e, sonuç kaygeleri var ya görüntüsü tutanaklar hı hı. yani imzalı tutanaklar bunların fotoğraf çekilip paylaşılması hı hı. sandık numarasıyla beraber ve bunların daha sonradan kanıt olarak kullanılması çünkü hı hı. E, şöyle bir durum var e, seçim salgının olduğu yerde saygı yapıldıktan sonra bunlar biliyorsunuz işte e, oradaki görevliler tarafından ilçe seçim merkezine gönderiliyor. Hı hı. Götür, götürülüyor yani kendi başlarına. Bazen polis seçiminde, bazen değil. Bazen işte artık oluyorsa. Arada çok iyi olabilir. Tam işte rakamlar değiştirebilir vesaire. O yüzden sayın yapıya yapılması tarif çekilip paylaşıldığında ee, daha sonra kayıt olarak kullanılmak üzere veya YSK'nın derece e, sonuçlara karşılaştırılmak üzere kullanılabilir. Hı. Bu iyi bir yöntem yani. Bu aslında e, bir tür ne diyelim, e, online senden insan daha güvenli bir şey. Karşı açısını yapma imkanı. Hı hı. E, buna biraz yani Şu anda birçok kanaldan buna bunları görüyorsunuzdur belki. Twitter'da, Twitter'da. İnsanlar fotoğraf çekip e, sandık numarasını söyleyip, bir de işte İVH'yi verip, e, paylaşıyorlar bunu bilgileri. E, ben açıkçası şöyle, uzun vadede de bu yani, birkaçım bir şimdi bu akşam bitmeyecek kesin e, yarını devam edecek sayı, sayımın e, ve sağlıklı en azından bir nefes halka olabilecekse, o bu tarz katlaştırma sayesinde olabilecek. Onun dışında bir ihtimal gözükmüyor. O yüzden insanların sandık başında hakim kim var, hatta her kim sandıkta bir şekilde kontrol etmişse, orada sonuçlar çıkıp gayet de paylaşılana kadar başkan durmaları çok önemli hı hı. Evet, çok güzel nokta. Evet, burada gerçekten bu duyuru bu gece defalarca yapıldı. Bir Aynen. kere daha biz de hatırlatalım. Kimsenin seçim sonuçları kendi sandığında sonuçlanana kadar bırakmaması gerekiyor. Bu konuda çeşitli e, frekanslarda açıklamalar yapıldı. Hani komplo teorilerinden tutalım da hani özellikle bırakıp gitsinler diye sonuçlar yüksek Dan evet. tutalım da e, sonuçların en azından e, bir belgesini ele almanın e, ne kadar doğru olacağına dair tavsiyelere kadar. E, Burak çok teşekkür Sevgili ediyoruz. Sevgili Burak arkadan bayağı sesler geliyor. Yabancılarda var mı? E, e, Turistlerde bayağı... var mı? Ya Burası karışık yani. Türkiye'li ve İni Amerika'da yaşayan bir şekilde komüniteye bağlanırsak insan burada me mevcut. Hı hı. Onlar da ee, seçimi takip ediyorlar yani. Tabii tabii şu anda bayağı ağır seçim takipi var burada. Herkes e, yani pür dikkat. E, i̇şin başında aslında. Hem bir şekilde şey de var yani karşılıklı psikolojiniz gibi yani. Herkes öbürüne bir şey anlatıyor. Hı hı. Aynı zamanda arkadan diyorsunuz Gürültü atmaya başladı şu anda. E, ya yani şu dinleniyor. Çeşitli adam yorumlar dinleniyor. Tamam. Bir de aynı zamanda birçok şey var, metrotel mevzeti var elim etrafta. Bilgisayarından, işte device'larından, <gülüyor> e, yayın yapan, bilgi dağıtma çalışan insanlar da mevcut. Burak, çok teşekkür ederiz. Bize oradaki havayı bir olsun yaşattın. Ayrıca bu bahsettiğin verilere sahip çıkılması ve kanıtların paylaşılması durumunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunlara dair belki daha sonra her şey netleştiğinde bir kere daha detaylı konuşmak iyi olur. Tabii, tabii. Tabii ki. Aynı şekilde. Kolay gelsin diyoruz. Ama bu teşekkür Çok Görüşürüz. teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Onur? Burak Ayıkan bize New School'u koklattı. Ya, baksana yanlışı Türkiye'liler değil, yabancılar da Türkiye yerel seçimlerini takip ediyorlar. Ee, arkada baya fiskos fiskos devam ediyordu konuşmalar. Herkes birbirine bir hikaye anlatıyor. Aynı zamanda yalnızca e, verileri izlemiyorlar, veriler de yaratıyorlar aynı anda. Evet. Yani e, bu biraz önce konuştuğumuz bütün sandık sonuçlarının tek tek fotoğrafının çekilip Twitter'da ya da işte herhangi bir paylaşma anda yedeklenmesi aslında oldukça karmaşık bir iş çıkaracak. Fakat bir yandan da çok önemli. Çünkü bunların hepsini bir şekilde toplamak gerekecek. Herhalde bu açıdan Twitter en mantıklı ortam. Sabahtan beri sandıktayım hashtag'i duyuruluyor. Burak'ın da bahsettiği gibi işte 98 Haber vesaire gibi birçok Twitter hesabından. Ee, şimdi Gece devam ediyorum Mahir. Ee, tabii çeşitli kanalları izliyoruz biz de aynı anda. Ee, Anadolu'nun çeşitli kanallarını da izliyoruz. Ee, Samanyolu TV bugün gibi kanalları da izliyoruz tabii. <gülüyor> aynı anda. Orada ne anlatıyorlar Onur? Ee, acayip bir e, ben ara ara sürekli olarak yani Muhalif kanattan özellikle işte seçimlerde hile var, seçimlerde çok ciddi sorunlar var, seçimler tanınamaz falan gibi yani benim aslında çok bana göre birazcık fazla muhalif olan ve de gerçekçiliğinden şüphe edeceğim bir takım tweetler düşüyor sürekli önümüze. O, senin gördüğün kadarıyla o kanallarda ne var? evet yani muhalif diyebileceğimiz kanallarda bu an ve an zikrediliyor hı hı. sonuçta gelen rakamların önüne geçmiş vaziyette elektrik kesintilerinden tutsa diğer usulsüzlüklere dair hı hı. ilk ve ilk bazı tespitlerde bulunuyorlar canlı yayından da bağlanıyorlar hı hı. şimdi benim en çok ilgimi çeken kısımlardan bir tanesi de Hemen hemen e, her kanalda bununla ilgili aynen bizim yaptığımız gibi yayın olması. Hı hı. E, genelde tabi bu tür yayınlar nasıl olur? 3-4 tane kafa var. İşte bizim kafalarımız gibi. Arkada grafikler dönüyor. Konuşmalar var. E, i̇ster istemez şöyle bir şey var. Yani e, susuzluk tarafı daha fazla bazı kanallarda zikrediliyor. Öbür kanallarda ise işte e, AKP'nin... E, kayıtsız şarjsız bir zaferi olduğunu söyleniyor. Yani bunu da zaten bekliyorduk. Biz dedik ki bu programı yaparken seninle karşılaştırmalı bir medya analizi yapacağız. Hı hı. Medya analizi yapıldığı zaman da tabii ki hangi kısmını hangi e, tarafa odaklanacağı da e, biraz bariz bir şekildedir Mahir. E, onun için hani e, bu tür usulsüzlükleri biraz konuşmak için başka bir zaman olacağını düşünmüyorlar. Yani onlara da hak vermek lazım. Şimdi bunları bu gece konuşmaktan ne zaman konuşacaksın? Çünkü yarına itibaren işte yine başka yine egomonya içerisinde aynı söyleye devam edecek. Ee, e, bu gece konuşmak gerekiyor. bir olmuşsun bunları konuşuyorlar. Evet. Yani zaten hani böyle şeyler de varsa ki eminim var. Yani bu kadar da... E, e tabii tabii. <gülüyor> yani yüzlerce insan boş yere bu tip kanıtlar üretecek hali yok. Evet. Ooo oh, çok güzel. Şu anda ilginç bir grafik gördüm de e, artan ay, oy oranı grafiği var AK Parti'nin. Bütün Türkiye'de AK Parti'nin oyları artıyormuş gibi görünüyor. E, <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden ya, bunların artık bir sormak lazım. En... Sen Vedi görselleştirmesi üzerine çalışıyorsun, bu konuda bir expertsin artık yani herhalde tevazuda bulunmayacaksın. Hı -hı. E, şunu sormak istiyorum, niye bu maviler kırmızılara neden bu senin tepkin? Ne güzel işte ben o maviler kırmızılar ilk çıktığı zaman çok seviyordum. İşte maviler kıyı bölgeleri, efendim oralarda CHP birinci parti, işte iç bölgelerde kırmızı orada AK parti biliyorsun. Bu Amerikan seçimlerinde de uygulanır. İşte muhafazakar parti Cumhuriyetçi parti nedir işte? Bible Belt dediğimiz <gülüyor> İncil kuşağı İncil kuşağı üzerindeki eyaletler de vardır. İşte Kuzey Doğu'ya gittiğin zaman veya işte Şimdi, Batı'ya gittiğin zaman Batı'daki üç eyalet mavidir. Güzel. Bu maviler kırmızılar yani Hı. gerçekliği neden iyi yansıtmıyor ki bu kadar bunlara tepki duyuyorsun? Şöyle bir sorun var. Birincisi bu renklendirme, harita renklendirme. ...daha doğrusu İngilizce ismiyle Crollo Plath dediğimiz bir harita, veri haritaları metodolojisi. E bu tabii şimdi Amerika'daki eyaletler için artık standartlaşmış bir sistem. Burada biliyorsun e, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar iki farklı renkle anılıyorlar. Ve bu Amerika, Amerika olduğundan beri bu şekilde. E, burada genelde New York gibi bir eyaleti düşünürsek... Demokratların işte en son yerel seçimlerde kendi başkanlarını seçerken New York City'nin %83'lere varan yani neredeyse hani artık burada muhafazakar bir insanın olmadığı bir şehirden söz ediyoruz ya da muhafazakar adaylara oy çıkmayan bir şehirden. Şimdi böyle bir ortamda ki Amerika'da Swing State dediğimiz eyaletler haricinde olan geri kalan bütün eyaletlerin tarihine baktığımızda ya rengi, Kırmızıdır ya da zaten mavidir. Yani New York'ta herhalde ne bileyim kaç seçim oldu Amerika'da bilmiyorum tam olarak ama çok fazla bir muhalif oy çıktığının New York tarihi boyunca hatırlamıyorum ya da Kaliforniya'yı da benzer gösterebiliriz. Ee, şimdi Türkiye böyle bir ülke değil. Yani zaten AK Parti dediğimiz parti farklı konjektürlerle kurulmuş ve aslında tarihi sadece 12-13 seneye, seneye dayanan bir parti. Yani bu parti eğer ki siz Kayseri'yi sapsarı yaparsanız, eğer ki siz Şanlıurfa'yı %45 aldı diye sapsarı yaparsanız, eğer ki İstanbul %65 aldı evet. <gülüyor> Yani İstanbul'u ya da diyelim %1,5 oyla farkla kazandığı için sapsarı yaparsanız bu insanların kazın, beynine farklı türde kazanan bir imaj oluşturur. Yani burada e, haritaları o açıdan Türkiye'nin o gerçekliğini yansıtmıyor. Yani şunu demek istiyorum aslında. <gülüyor> New York'un demokrat olduğu kadar İstanbul AKP'li değil ama biz görüntülere baktığımızda sanki öyleymiş gibi görüyoruz ve bu da birazcık yanıltıcı bir şey ve ben aslında bunun özellikle yandaş diyeceğimiz ya da havuz medyası diyeceğimiz yerlerde pohpohlanarak yapıldığını gördüğümde bunun kasıtlı olduğunu da düşünüyorum ve kasıtlı böyle bir şey yapılmasının gerçekten art niyetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hoş değil. Yani bilimsel olarak gerçeği yansıttığını düşünmüyorum bu sapsarı olan haritaları Zaten bu konuda sonuçlar kesinleştiğinde daha detaylı bir takım çalışmalar yapıp bunları yayınlayacağız e, buradaki bir birkaç arkadaşla birlikte. Ama hani şu an sen sorduğun için söylüyorum. Yani demek istediğim şey zannediyorum ki anlaşılmıştır. Bir şehirde bir parti diğerinden yüzde bir buçuk iki buçuk fazla oy alarak belediye başkanını seçtirdiğinde o şehir sapsarı olamaz. Ya da kıp kırmızı olamaz. Neyse yani. Yani Hakkari o renk olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çok büyük bir çoğunluk orada BDP'ye oy veriyor. Ya da işte öyle bir örnek Konya mesela belki de tam bakmadım şu anda rakamını ama o renk evet, olabilir. 65-70. Evet. Anlıyorum. Yani o tür bir fark olduğu zaman Konyayı tamamen akpart rengiyle, Hakkari'yi <gülüyor> tamamen BDP rengiyle boyayabilirsin. Ama bir buçuk fark olursa yüzde. Yani onu yalnızca bir rengi boyamak başka, olur mu? Evet, diyorsun? başka bir metot bulmak gerekir ona. Çünkü Belki yani bizim... renklerle gitmeyeceksin, başka bir şeyle gideceksin. Tabii ki Sorun yani. Renklerle gideceksen her semtte ayrı ayrı renkler yapıp onların bir cümle şu haline geleceksin anladın Evet, yani şu, bir de şöyle bir durum var. Yani i̇lla yani bunun çözümleri tartışılabilir ama demek istediğim şey şu aslında. Sanki ülke böyle tek bir şeyin, e, tek bir hegemonyanın altındaymış gibi bu imajı ısrarla ısrarla tekrar tekrar tekrar tekrar servis edersen Gerçekten burada toplumun algısıyla da oynamış oluyorsun bir noktada. Yani hem bir kısmı korkutursun, hem de bir kısmı gereğinden fazla böbürlendirirsin. Kibirini evet. arttırırsın diye düşünüyorum. Şimdi ben birazcık seni Jack'la baş başa bırakacağım. Birkaç dakika izin istiyorum yeni konuğumuzu almadan. Evet ee, yeni konuğumuz Başak şu anda kiahathanede seçimde görevli. Hı. Eve doğru geliyorum, restoran izinle bağlanacak. Hı hı. Ee, bu sırada Onur nasılsın tekrar? Jack'la siz güzel bir sohbet edin. Evet o zamana biz biraz hasret giderelim. Sevgili Jack yani arada tam tamına bir yıl oldu görüşmeyelim evet. yüz yüze. Evet son en son görüşmemizden bu yana. Özlemişim ama ya. Hafif bir burukluk var mı Onur nedir? Moralleri bozmayalım diyoruz ama. <gülüyor> ya burukluk yok çünkü yani ben geceyi çok seviyorum zaten. Evet. Ee, sizinle olmayı seviyorum. Yani benim için ben her türlü bayramı severim, ee, tatili severim. Bu da tatil günümü gibiydi. Biliyorsun, bilmiyorum biliyor musun? Türkiye'de yarın okullarda tatil. Aa öyle mi ya? Bu seçim Tabii. dolayısıyla değil mi? Evet. seçimden sonra derthaneleri temizlemek kolay değil. Ee, evet. Şimdi Jacques biliyorsun yani oy pusulaları var, damgalı damgasız. Çocuklar evet, evet. yarın okula gidecekler, ee, ağızlarına falan <gülüyor> koyacaklar. <gülüyor> Yani <gülüyor> büyük ihtimalle e, saymaya devam ederler herhalde. Bu yeni gelen oylar falan. Sandıklar tabii tabii. Falan. Yani Onların evet, devamı da da var. Ee, evet. Ya Jack seni bulmuşken sorayım. Tumblr'dasın. E, tabii, tabii, tabii. Son bir yıl Tumblr'da çok ilginç geçti ama yani Türkiye Tumblr'ı yani kaç kişi var Türkiye'de? <gülüyor> Türkiye Tumblr'ı evet. Twitter gibi kucakladı mı? Aslında siz bayağı kucaklıyorsunuz. <gülüyor> adaptasyon. Evet. evet adaptasyon <gülüyor> Adaptasyon bayağı şey iyi yani falan açısından. Zaten mahallede konuşuyorduk kaç takipçiniz var, nasıl gidiyor işler diye. tamları Türkiye açısından ama düşünürsek bayağı hızlı büyüyen bir e, siyasi içerik var. En azından ben takip ettiğim arkadaşlarımdan biliyorum. Hani trend olan şeylerden bakınca işte yükselen bir siyasi içerik var. Geçen gün e, Zaytunk haberi görmüştüm çıkan son dergide. E, Tamlır gerçekten ne iş yapıyor diye dergiye kapak yapmışlar da o güzeldi. Yani <gülüyor> bana en çok gelen soru o Tamlır ne işe yarıyor? Ne yapıyorsunuz diye. Evet, e, işte o soruya genelde cevap veriyorum. Ama... <gülüyor> sen, sen muhatap oluyorsun o evet, işte. evet, o sorularda genelde ben muhatap oluyorum. Tamlır ne iş yapıyor? Nasıl gidiyor? Türkiye ama iyi canım. kullanıcı sayısı artıyor efendime söyleyeyim. E, Yaş ortalaması çok yüksek olmasına rağmen, farklı farklı gruplar olmasına rağmen mesela işte 15-18 yaş onların bile paylaştığı şeyler geldi. Şu anda siyasi içerikli, çok ilginç bir şey. Şu anda diğer ülkelerin kullanıcılarına baktığım zaman hani mesela işte diğer mesela Amerika'daki işte 15-18-20 yaş kullanıcılarına baktığımız zaman paylaştıkları şeylerle Türkiye'deki bu yaş grubunun paylaştığı şeyler bambaşka. Peki yani Jacques paylaştıkları zaman politik içerik böyle tiye alma şeklinde hani gezici süreçinde gördüğümüz inanılmaz e, paylaşımlar vardı. Yani çok evet. kısa sürede olayları tiye alan şekilde 15-18 yaş grubu bunu tam bunları da öyle mi yapıyor yoksa biraz daha hani e, işte ciddi bir dil mi kullanıyorlar? Evet. İlk önce ciddisi çıkıyor aslında hani şu gördüğümüz efsane fotoğraflar vardı işte Taksim Meydanı'ndaki... E, ...gaz bombası satılmış fotoğraf işte insanların kaçtığı olsun işte... Ha ödül alanı o fotoğraf evet evet, tamam. evet işte sırtını polise dönen arkasında yedi tane polisin... ...kalkanlarla işte adamın elsesini vurduğu işte fotoğrafan bunlar aslında... Işte ...ilk önce bunlar çıkıyor ondan sonra Tİ'ye alan fotoğraflar gelmeye başlıyor işte... ...ilk önce o ciddilerden sonra e, ikinci akımda Tİ'ye alan fotoğraflar çıkıyor ama... ...ilginç canım seviyorum ben tamdurk kullanıcılarını... E, Thumblr'da çalışıyorum diye demiyorum ama. <gülüyor> yani biz de tamdır i̇şte. e, kullanıcılarını seviyoruz adaptasyon olarak. Yani evet, yaklaşık 200 yes. binlere varan e, bir takipçimiz var. E, yani şunu sormak istiyorum. Thumblr'da kapanabilir mi? Yok canım. Bize... Geçen onu konuşuyorduk. Thumblr'ı henüz Çin'de kapatamadılar. Onur. Eğer Türkiye'de kapatırlarsa tabii popülerlik açısından bir başarı diyeceğiz ama. Zor canım şimdilik öyle bir ya şey. Biraz var. kulis yapsanız da Thumblr'da Türkiye'de kapansa belki... E, Evet. Kullanıcı sayısı 2 katına çıkabilir. Evet öyle olabilir ya şu anda Twitter'la ilgili o tarz birkaç bilgi vardı. Twitter'ın e, işte kullanım sayısında artış olduğu bayağı yüzdeler açısından kapatıldıktan sonra daha fazla insan kullanıyormuş gibi bir olay oldu. O yüzden aslında çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor kapatılması. Bilmiyorum tamdır kapatılmaz canım niye kapatsınlar. Ne güzel <gülüyor> ne güzel videolar içerikler gifler dönüyor. Sen kullanıyor musun? Onları hangi amaçla kullanıyorsun adaptasyonun yanında ek olarak? Böyle ilgi duyduğun bir network var mı? Aa var mı Thumblr içerisinde takip ettiğin? Sevgili Şak öyle bir noktaya parmak bastın ki bu konuda konuşacağım şu anda. Ee, maalesef e, ben tamdırı çok iyi çözemedim. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Intel giremedim. Ee, bir tanesinde dashboard diye bir şey var, bir tanesinde başka bir şey var. Yani tamamen işte teknoloji özürlülüğü Özellikle İstanbul'da ortaya çıkıyor. Estağfurullah. Ee, kendi kendime bir bulmacanın içinde gibi hissediyorum. Bu konuda e, konuşmak da isterim. Yani biraz değiştirin bunu ya benim gibi. Evet. Ee, 15-18 yaş grubu değilim yani. <gülüyor> evet Emekliliğime aslında. Emekliliğime kaldı şurada 13 yıl yani SSCA'ya sordum geçen gün. 13. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya aslında 13 yıl mı kalmış emekliye? Ya işte biliyorsun Demirel Kağanları, oh, yani oh, oh. siyasetten konuşuyoruz. Ee, zamanda arkadaşımız şey yaptı biraz, indirdi ya yaşları. Oh, oh. Bilmiyorum sen oh. yani tam çalışırken ben e, Bodrum'da Margarita Hanım'ın yudumluğu evet. Ben de bakıyorum ya. <gülüyor> ben de emeklilik yaşlarına bakıyorum Onur ya. Burada, burada da yüksek bayağı var da emekliliğe. Bizim de inceliyoruz ama. Olsun boş boşver. Bodrum olmazsa Miami. Olmazsa Vietnam'da bir yerde Maytay falan yudumlarız. Çalışan demir paslanmaz, öyle diyoruz biz Mahir'le burada. Yani, yapacak bir şey evet. yok. Emekli olduktan sonra devam edeceğiz aynı şekilde çalışmaya. Tabii tabii. Yine bilgisayarın başında. Ne fark edecek zaten? <gülüyor> <gülüyor> Saçlarınızdan alt düşe düşe. Hanur'cum <gülüyor> evet. şimdi e, istersen Paşak'a bağlayalım yayına. Bir de sandık başında haber olmuş Aha. bugün. Alo. Onu öğrenelim. Başak merhaba. Yayına Allah, hoş, merhaba hoş geldin. Bana. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsınız? İyidir. E, yaklaşık 2 saat 35 dakikadır yayındayız. E, Gerçekten mi? Ve ben 2 saat 35 dakikadır Başak'la mesajlaşıyorum aynı anda. Ne zaman bağlanacağınıza <gülüyor> dair e, seçim nasıl gidiyor? Elektrikler mi kesildi? Şarjın mı azaldı? Şimdi Başak bizim en çok merak ettiğimiz şey yayının başından beri yaklaşık buçuk saattir birçok şey duyduk sandık başında olanlara dair. Ee, sen bugünkü tecrübelerini bizimle paylaşır mısın? İlk sandık başında olan konuğumuz sensin çünkü. Evet, bugün şöyle başladı aslında. Bütün sandık başına gidecek herkes e, saat yanlışlıkla dörtte uyandı. Çünkü sizin telefonu kendini bir saat ileri aldı ayarlarını yapmamıza rağmen. Neyse böylece herkes çok daha erken saatlerde sandık başına gitti. E, kâta... Bunları acaba yani seçim yasakları ile ilgili... hani. Ne noktadayım onu bilmiyorum ama... Hiçbir yasak Ka yok. istediğin gibi konuşabiliriz. Ha, tamam. Kağıda... <gülüyor> Baya ateşim çıktı benim şu anda. Biraz garip bir durumdayım. Biraz da moralim bozuldu şimdi sonuçları duyunca ama... Hı hı. Neyse. Hikayemi anlatayım çok kısaca. Kağıthane'de bir ilkokula gittim. Ee, Kağıthane Belediyesi. Uzun yıllardır AKP'li bir zelediye. Ee, yani çok... iki uç vardı aslında bu bir okulda. Benim çalıştığım, yani benim müşahitlik yaptığım... Sandıkta, belli ki hani çok farklı partilerden insanlar vardı ama böyle sanki Norveç'te seçim oluyormuş gibi oldu hani bütün kurallara uyuldu işte benim uyarılarım gittiği alındı falan böyle çok şahane gitti her şey ve hani bir şekilde şey dedim ya bak işte bu insanlar birbirleriyle konuşabiliyorlar mesela aslında hala umut var Türkiye için dedim hı hı. ama Sonra aşağı katlarda işte yan odalarda falan olan şeyleri gördükçe, duydukça böyle çok tuhaf bir şeyin içine düştük biz bugün yani. AKP ve Saadet Partisi'nin kapıştığı bir okulda hani sayım ve seçim işlerini, seçim ve sayım işlerini gerçekleştirdik diyeyim. Yani mesela biraz önce şöyle bir ben çok şey durumdayım yani hani böyle gerçekten ambale olmuş durumdayım. O yüzden biraz karışık anlatıyorum beni yani durdurun isterseniz ya ama ya. mesela yani son olan olay şu, şimdi iki zarfla oy verildi. Biri muhtarlık seçimleri için, mor renkli bir zarfa kondu oylarla bir sandığa atıldı. Biri de belediye meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve hangi ilçede oy veriliyorsa o ilçenin ilçe belediye başkanı için üç tür oy verildi ve bunların hepsi bir zarfa kondu. Mavi renkli bir zarfa. Ee, muhtarlık için olan oy kusur kağıtları, daha ziyade böyle hani matbu bir şey değil de diğerleri gibi işte muhtar adaylarının kendilerinin o seçim kabinlerine bıraktığı küçük A4'ler. O A4'ler zaten sabahlar ben orada duruyordu. Dolayısıyla insanlar bütün uyarılara rağmen bu mavi zarflara o muhtarlık kağıtlarını da koydular bazı insanlar. Hı hı. Ve bu oylar geçersiz sayılıyor. Neye dayandırıyoruz bunu? Elimizde hepimizde yüksek seçim kurulunun vermiş olduğu bir genelge var. Yani bir ya kanuni bir belge var. Orada da bir takım hükümler var. Bizler onları, yani ben onların uygulanmasını gözlemlemekle yükümlü, denetlemekle yükümlü kişiyim. Bunu uygulamakla yükümlü kişi de sandık kurulu. Sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinden oluşan bir kurul. Ee, bu oylar her sandıkta çıktı tabii. Ee, hı hı. Bu teknik problemden dolayı. Ee, ve yani biz bu oyları geçersiz saydık. Hı hı. Fakat bir AKP'li işte kim olduğunu bilmediğimiz bir adam gelip bir tane dilekçe imzalatmaya çalıştı başkana. Ee işte başkan hata yaptığını kabul ediyor bu dilekçeyle. O oyları geçersin sen olması gerektiğini plan kabul ediyor. Neyse yani ben oradaydım Allah'tan. Hı hı. Yani böyle ayağa kalktım. işte küçük bir hani ağız dalışıyla bastırdım olayı filan ama 5 dakikası. Bu arada bizim binada 18 tane müşahit vardı her hı. sınıfa düşecek şekilde. Peki hemen bir WhatsApp kurumu kurduk sabah. Ve böyle çok acayip şeyler gelmeye başladı WhatsApp'tan. İşte bizi dışarı attılar falan. Koştum oraya. Niye attılar sizi dışarı diyorum. İşte bu oyları bir halk meclisi kuruluyor bir anda. Ee, o odada. Ve bu oyları saymaya karar veriyorlar. Hı hı. Bir de bunu itiraz ediyorlar. Hı hı. Ve dışarı atılıyorlar falan. Sonra ben gidiyorum. Kapıda böyle 17 yaşında bir tane irice bir çocuk duruyor ve... Sen bakayım kenara canım filan diyorsun be. Ne çekileceğim be filan diyor be. Hmm. Dedim ki burada bir hata oluyor yani bunu yapamazsınız. Genel genel lan falan gibi. Hmm. Ellerini böyle kapıya koymuş bir şekilde. Yani bu şekilde bir seçim örneklemi yani size aktarabilirim şu anda. Yani, yani aslında, seçimler benim için böyle oldu. Aslında senin tabii insanların paylaştıklarından çok haberin olmadığını varsayıyoruz. Bu durumda evet. aslında paylaşılanların çoğunun doğru olduğunu da düşünebiliriz diye varsayıyorum. Çünkü bizim de zaten Aa. diğer insanlardan gördüğümüz, e, duyduğumuz sosyal medyada bu şekildeydi. Benim hiç bir böyle hiç bir imkanım olmadı. Nipian dediğimiz sosyal medyaların hani bugün çok aksak çalıştı, çalışmadı diyebilirim. <gülüyor> Twitter'a hiç giremedik bugün. Yani <gülüyor> ki ben bugüne kadar hani Twitter'a böyle gayet rahat bir şekilde giriyordum. Ee, o yüzden çok haber aldım yani. Hani <gülüyor> Duyduğum bazı şeyleri de böyle kulaktan. Kulağa olduğu için çok da böyle hani ciddi yapmadım açıkçası hani ama ben bu bu anlattığım şey bir böyle gözlerimin önünde oldu yani hani hı hı. öyle söyleyemem size. Peki biraz önce Burak Arıkan'la bağlanmıştık. O e, genelde şunun yapılmasını tavsiye etti zaten bunun yapıldığını da görüyoruz çoğunlukla Twitter paylaşımlarında e, gözetmenlerin seçim sonuçlarının sayımından sonra ortaya çıkan belgenin fotoğrafını çekip bunu yanlarına almaları şeklinde. Ben ee, bu şey kadar genç sebebi şu, Hı -hı. E, ben bu saate kadar o belgenin aslını almak için bekledim ve aldım aslında imzalı aslını. Hı -hı. Kaç oy çıktı sizin sandıkta, e dağılım e e nedir? Bizim sandıktan <gülüyor> e toplam geçerli oy sayısı, bir örnek vereyim, Büyükşehir için 264 oy çıktı geçerli saydığımız. Bunların 194 tanesi AKP'ye, işte 38 tanesi Saadet Partisi'ne, 3 tanesi Büyük Birlik Partisi'ne, 20 tanesi ya da 19 tanesi CHP'ye gitti. Böyle yani Saadet Partisi ile AKP tartıştı. E, sap, sap sarı bir sandık diyebiliriz yani o zaman. Sap Onur mesela, sap, <gülüyor> Onur buna mesela sarı rengini verebiliriz. Buna bu sarı, evet, Kaatay'da e, senin bulduğun sandığa e, sarı rengini veriyoruz e, sevgili tamam. Başak. Yalnız şey edin. soracağım ben hala orada kaldım. 17-18 yaşında İzban Türk gibi bir delikanlı senin bir yere girmeni engelledi mi bugün? Tabii tabii tabii tabii. Yani ve içeride de sandık kurulu oturuyor. O da böyle kapıda duruyor. Bir de şöyle bir şey yok. Bir sürü sorun var aslında. Yani, e, bu genelgede de şöyle bir, bir problem yaşadık biz bugün aslında. Bunu konuşmalı mıyım bilmiyorum ama e, bize verilen sandık eğitiminde akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüğümüz kişilerin isim ve soy isimlerini ve işte neden orada bulunduklarını sormamızı ve eğer yanıtlayamazlarsa oy kullanamayacaklarını söylememizi söylemişlerdi. E, fakat biz bunu bugün uygulayamadık. Çünkü genelgede böyle bir şey yok. Yani böyle açık var ve bir süre sonra yani bunu tartışmaya başladık i̇şte bir süre de zihinsel engelli geldi. Yani hani hakikaten de oldu bu yani. Ve e, biz itiraz ettikçe böyle gruplar halinde zihinsel engelliler gelmeye başladı. Bir ara böyle bir şey oldu. Ve onlar oy verdiler falan. Çok gayrî şeyler oldu ya bugün. Yani hani ben bayağı şu, yani birkaç saat önce konuşsaydık daha farklı şeyler, bir sürü farklı şey söylemeyi düşünüyordum. Daha umutluydum aslında. Hani yerel seçimlerde bir takım yerleri AKP alsa bile genel seçimlerde resim daha farklı olacağını dair bir inancım vardı. Özellikle kağıthane örneği üzerinden konuşmak istiyordum hı hı. çünkü işte kağıthane belediyesi çok böyle hani halkın çok sevdiği çok saydığı bir başkanı var kağıthane belediyesinin. Ee, ve şey gibi düşündüm yani hani insanlar ilçe belediyesinde kağıthaneye oy verecekler ama büyük şehirde belki hani başka bir şey yaparlar diye düşünüyordum bugün sabah giderken hiç hı hı. öyle olmadı tabi yani hani. Bütün oylar akenteye gitti. Ya yani. yani şimdi biliyorsun Başak, yani orada heyecanlıyor insan. Bir birbirine altın, atayım, birbirine altın dolmaya hepsini aynı yere basıyorsun ya. <gülüyor> rahat rahat, Bas, basıp geçtiler ya. Tatava yapmadılar. Bas geç. basıp geçtiler. Tatava baya, yapmayalım. Yani baya tatava yapmadılar ve basıp geçtiler yani hani. Öyle söyleyeyim ben size. Başak. Çok teşekkür ederiz. Çok yorgun Çok güzel ee, Keşke dinleyebilseydim bugün sizi ee, ama hiç öyle bir halde değildim yani. Bayağı savaş alanında hissettim kendimi. Ee, sen öyle bizim yani. yayını dinlemekten çok daha önemli bir şey yaptın. Ee, sonuç ne olursa olsun önemli olan bu kültürün kazandırılmış olması diye de düşünüyorum ben. O yüzden hiç öyle bir e, üzüntüye evet. kapılma gereksizlik. Son bir şey daha söyleyebilirim. Tabii ki. Ben bu tabii oy mevzusunu çok çok kıymetli buluyorum. Yani hiçbir işe yaramamış olsa bile ki bence çok işe yaradı yaptığımız şey. Gerçek etkileri oldu ama bu bir pasif direniş bence yani hani. Hatta Hı -hı. belki ilerleyen günlerde oy ve ötesi hareketinin böyle birazcık daha usulü bunu tanışmalıyız. Belki doğrudan gidip car car car olaya müdahale eden bir takım işte Beyoğlu'ndan gelmiş havalı kadınlar imajımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu baya bence böyle hani daha sakince de yapıp Keşke daha sakince yapılmış olsaydık. Aslında bir nevi bir pasif direnişti yani. Hani. Hı hı. Ve işe yaradı bence. Hani hı hı. Olabildiğince. olabildi Bence bayağı işe yaradı aslında yani. yani. En azından hani buradayız ve bakıyoruz yani. hani Buradayız ve bakıyoruz. E galiba balkon konuşması başladı bu arada. Hı hı. Evet bu arada evet onu bölmek istemedim sevgili Başak. Yani senin senden aldığımız e, e, bilgiler çok değerli. Ya ben hala zaten o odaya girememende kaldım. Yani şu an herhalde 3 saattir bu yayını yapıyoruz. Aldığım en bilgilerden bir tanesi. O çocuk seni oraya sokmamış. Hı hı. Ee, bunun da bir raporunun dönmesi lazım gerçekten. Hı. Balkon konuşması başladı. Ee, tamam. Anne ne balkon yani bayağı geniş bir balkon. <gülüyor> ee, Sümeyye orada, Bilal orada. Yani bütün aile Evet, çok güzel bir konuşma var. Ben de sesi kısımlı bir şekilde izliyorum. Ee, Başak. Sevgili Başak uzun bir gün oldu senin için. Hı hı. Çok uzun bir gün oldu hem de Onur ya. Ama çok yani Mahir'in dediği gibi çok değerli bir görevde bulundun. Yani herhalde bu gece başını koyduğun zaman hani biraz karamsır olabilirsin ama görevini yapmış bir şekilde uykuya dalacağını evet. <gülüyor> düşünüyorum. <İnşallah. Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü büyük ihtimalle artık sonuçları izlemeye devam etmeyeceğiz. Belli bir noktadan sonra da galiba hani televizyon kapatma zamanında yavaş yavaş geliyor evet. balkon koşucusu başladıktan sonra. Sevgili Başak, tekrar teşekkürler. Yakında görüşmek üzere. Tamam, çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar İle Başak. İle güle, Mahir, hoşçakal. Evet, onu... Mahir, e, yani ben de Jack'la seninle artık hani Brooklyn'le balkona çıkmanızı beklerim yani bir e... <gülüyor> Biz şimdi e, son bir konuğumuz kaldı. E, onu da alalım hemen. E, bekletmeyelim. Belki o da kendisi de balkon konuşmasını dinlemesin zaten bizimle konuşsun. <gülüyor> O yüzden onu da alalım istiyorum yayına ee, ve e, ondan sonra biz de yavaştan yavaş, kapatabiliriz. Yavaş yavaş, evet, Kaçırız. Merhabalar, heh tamam. Çok... <gülüyor> Çaldırıyorum musun yani. şimdi? Alo. Yelta. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasıl... Yelta merhabalar, adaptasyona hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> ee, sana kısaca çok... Biliyoruz ki yorgunsun, ben... ayrıca yeni evine ulaştın sen de ee, ama kısaca... Evet, sabah 8'de de tekrar uçağa binip Almanya'ya gidiyorum. Öyle bir saçma <gülüyor> bir şeyin içerisinde. Ben şeyi ee, anlatayım sensin biraz, bu sabahtan itibaren neler yaşadığımı. Evet, biz de çünkü Dersin. artık son iki konuğumuzla bunu konuşuyoruz. Ve de senin de neler yaşadığını merak ediyoruz. Çünkü aslında bizim öğrenmek istediğimiz en önemli şey, bu sosyal medyada takip ettiğimiz şöyle oldu, böyle oldu, içeri giremedim, dışarıda kaldım olayları, ne ölçüde, doğru ya da yanlış, birinci ağızdan dinlemek istedik. Ya Bizim şöyle oldu, sabah gittik okula, yani bir, bir şeyde buluşmuştuk. En başta müşahitleri almayacağız dedi sandık görevleri. Ama aslında şöyle bir şey var, sandık başkanları prosedürün çok hani hakim değiller. Mesela benim bulunduğum sandık başkan ilk defa hayatında böyle bir şey yapıyor. Hı hı. Ee, sonra ben işte girdim, hani bir bir şekilde girdik, polis tamam gidin, sandık başkanıyla konuşun, iktidarına girebilirsiniz dedi. Ben gittim, konuşuyordum, o sırada partililerden birkaç kişi, şimdi hani, tanımadıkları insanları da içeri almıyorlar, kendi müşahitleri de olmadığı için. Hı hı. Siz kimsiniz, nesiniz, niye buradasınız diye biraz böyle şey arbede oldu. Ben de işte şey, ben Bağımlısı geldim çünkü işte oy bölgesi bize bir Bağımlısı bize LDP kartları dağıtmıştık. Ondan sonra seçim işte başladı. Yani şey falan, benim olduğum sandık hasta genel olarak iyiydi. Hani bizim sandık başkanı ve okuldan sorumlu olan öğretmen çok iyi organize etmişti her şeyi. Bir yandan da diğer bulunan partilerde zaten bir deneyimli insanlardı. Genelde bir sıkıntı olmadı. Bir ara şey e, bayağı muhabbeti oldu. İşte bu belediye meclisinde işte muhtar oylarıyla beraber atılırsa ne olacak atılmazsa ne olacak hikayesi çok oldu. Hı -hı. O, hiç haberdar mısınız? Evet. Şey yani. de, aynı. Başak da aynı konuda Hı -hı. konuştu? Sanıyorum Hı -hı. E, prosedür olarak beraber atıldığı zaman sayılmaması gerek. Doğru mu? Evet evet. Zaten en sonunda ona şey oldu. yani Herkes öyle yapsın diye. O yolda öyle karar alındı. Çünkü yani şey var aslında ya i̇nsanlar bilerek atmıyor ama madde de çok açık. Hani yabancı madde olursa oy sayılmaz diyor ve yarın birisi senin hani bu konuda itiraz ederse sorun çıkar ve tüm iptal olur diye. Bunun şeyi yapıldı. Ee, benim binamda işte ben bizim tıslarken bitti aslında. en son işte 11 buçuk kadar falan birkaç sandık sürdü. Hı hı. Onlar da ise işte bir kısmında işte anlaşmazlıklar şeyler olmuş. Hmm. Yani oy çalma vesaire yok da genelde işte bu oy geçerli mi değil mi geçerli mi değil mi tartışmaları çok fazla sürüyor. Hı hı. Bizde benim bulunduğum sandıkta biraz rahattı. Yani herkes şeydi hani biraz kenara taşmış bile olsa zaten tamam insanın niyeti belli şimdi boşu boşuna hani kırmayalım diye bir şey vardı. <gülüyor> ee, Önemli en olan niyet. olan şeylerden biri 20 kişi eksikti sadece sandıkta oy vermeye. Hı hı. 100 kişiden. Ve genel genelde de böyleydi. İşte böyle daha hani yaşlı, sanlı kurdu diyebileceğimiz insanlar. İşte yani genelde bu ortalama yüzde 40'larda %50'lerde 50'larda olur. Yani katılım çok yüksek dediler. Hı hı. O enteresan. En ee, sonda. En sonunda. Bunu tekrarlar mısın yani? ben 3. Dersdeyim. 3. Ders Üsküdar acaba demdi. Acaba Acıbadem kısmındayım biraz böyle şey bir yani tam yani ne at parki ne cevapeli ne mevapeli böyle herkesin olduğu birazdan da biraz da o yüzden böyle herkesde biraz daha şey vardı koştu bir şey gitsekti okuldaki polisler de çok iyiydi böyle bir neşeli günler tadında geçti bir günmüşüz neşeli günler kadar. tadında <gülüyor> geçti gerçekten çok güzel <gülüyor> çünkü böyle mi yani ya artık onu yani takarak kitle yaparak falan bir şey yani boşoy dört beş, beş tane boş şey vardı işte Oradan AK Partili arkadaş takılıyor. Ben bunlara basacağım falan. Sonra bir yeri diyor. Hey, gel beraber böyle düşelim falan. Yani böyle geyikler de dönüyorlar. <gülüyor> ee, en son şöyle bir şey oldu. Ben iş haberlerdeydim. Ben şimdi e, yüksek saçın kuluna gidemedim. O arabayı kaçırdım. Bir de her bir paraya. Yani, polis böyle para sıkıntı olmasın diye gerçekten parti müşahede olanlardan istiyordu. E, onlar gittiler. Ben de hani dolaşıyorum bir yandan da diğer insanlara yardım ediyoruz. CHP'nin... E, İlçe bina sorumlusu vardı. Onların tüm arkadaşları da yüksek seçim kuruluna gitmiş. Ee, ve e, ondan mazbatalar var. Mazbatalar da işte şey, belge. Onları CHP'nin e, ilçe merkezine götürmek istiyordu. Ama dedi işte tek başıma gidemem, taksiyle de gidemem. Hani ben size eşlik edeyim dedim. Hı hı. Yani, eğer gittin sanırsa. En son arabayla beraber gittik kendisiyle. <gülüyor> Öyle bir güvenlik şeyi de vardı. Bu da seçimlerde önce hiç bilmediğim bir şeydi hani. O mazbataların diğerine ulaşana kadar belli bir güvenlik için cesaret etmemiz gerekiyormuş. Hı hı. Ve yeni öğrendiğim bir şey oldu. Peki sonuçta bu yaşadığın tecrübeden herhalde, yani bunu tavsiye eder misin diğer insanlarda bu sorumluluğu almalı mı? Zor bir gün olduğunu tahmin et, ediyorum. O yüzden. Yani zordu ama ben çok yarı kaldım. Yani şey süreçtümden ben en başa gözükme olarak gittim. hani o en başa Arbede sonunda şehre döndüm. Ben sandık görevlisi oldum, Memur gibi. <gülüyor> Devletten bugün yönlüyeni de alacakmışım. 66 lira ödememiz yapacaklar. <gülüyor> yani evet. Gecenin en güzel haberlerinden bir tanesi. 66 lira alacaksın devletten. Hmm. Ee, <gülüyor> i̇lk başta neredeyse alınmayacakmışsın. Sonra bir anda sandık kredisi olarak kendi bulmuşsun. Yani bu ne kadar güzel. Evet bu da herhalde <gülüyor> tam evet, bir Türk. Kariyerim hızlandı yani. İşte sandık başında yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir dahaki sefere sandık başkanı o zaman diyelim yani evet, evet. <gülüyor> artık seni belediyede alırız ya belediyede bir görevde alırız <gülüyor> biliyorsunuz yani genelde sandık başkanları <gülüyor> belediyede çalışıyor İstanbul'da <gülüyor> bizimki posta girdi mesela postadan gelmişti ben genel olarak çok keyif aldım ya bir de hani şey oluyor aslında o tüm dünyada bizim bulduğumuz bölgeden de olurdu ama hani tüm dışmenin yanında herkes birbirle konuşuyor hani çok kargaç çok karşılayan da olmuyor ve. Hiç Zaten gel yani, yani nasıl diyeyim görev almadığında da şey düşünmüyordum yani orada zaten teknik yani sadece iki partimim değil üçüncü partinin insanlar olacak öyle olunca da bir genel tartışma ortamı, yürüyüş başlama ortamı sürekli oluşuyor. Gaybâ programımızın sonlarına gelirken e, artık 3 saati tamamlıyoruz. Bu e, senin yaptığın bu çok şey. nokta çok önemli bir nokta çünkü e, ne zaman e, katılımcı bir şekilde yani dedin ki işte üsküdarın acıbadem üsküdar tarafındayız işte her partiden 3-4 partinin orada kişinin olması, temsilcinin olması olayı biraz daha hafifletiyor ağır havayı alıyor demek ki yani bu hegemonya dışında tek liderlik dışında böyle bu tür paylaşımların olması esas bizim işte bildiğimiz, sevdiğimiz Türkiye'de böyle bir Türkiye, senin yaşadığın Türkiye, bunun içinde yani İstanbul'da, Üsküdar'da, Malatya'da hiçbir yerde olmana gerek yok esasında Türkiye'nin her yerinde de bunu yaşayabilirsin Ondan dolayı bu perspektif, perspektifi, perspektifi getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim böyle bir geleneğimiz var yani her programı olumlu şekilde kapatacak. <gülüyor> Senin sayende de bunu yapmış olduk. <gülüyor> tam 66 tam doğru da doğru örneğe gelmişsin. Evet, bir kere ismarlarsın diyor. Bakın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Erta çok teşekkür ediyoruz sana iyi ben yolculuklar yarın sabah vakit ayırdın sağ katıldın ee, gerçekten çok sağ ol ayrıca böyle bir görevi üstlendiğin için biz herkes adına sana bir kere daha teşekkür edelim sonucun ne olduğu değil Bilmiyorum. bunu yapmış olman Bilmiyorum. önemli diye düşünüyorum evet, <gülüyor> İyi geceler teşekkür ederim sağlılsın iyi programlar Görüşmek üzere görüşürüz bayi neredeyse 3 saati bitiyoruz 21'de başladık 24'te kapatacağız dedik hı hı. son 5 dakikadayız. Ee, konuklarımıza öncelikle çok teşekkür ederiz. Yani bize hem makro hem mikro bize bilgi verdiler, perspektif verdiler, enerjisi duygu ve düşünceleri yani, verdiler. Açıkçası evet. ben bizim iyi bir yayın çıkardığımızı düşünüyorum. Çok farklı istediğimiz şekilde çok farklı konuları, çok farklı insanlarla çok samimi bir şekilde konuştuk. Teknolojinin el verdiği imkanlarla da bunu duyurmaya çalıştık. Umuyorum dinleyenler için de en azından çünkü bu tip geceler Türkiye'de genelde biraz fazla manipülatif geçiyor benim hatırladığım kadarıyla. Eğer ana akım medyaya takılırsak birazcık daha dingin, birazcık daha sakin, acele etmeden, koşturmadan, gaza gelmeden dinledikleri bir yayın olmuştur diye düşünüyorum. Bundan sonrası tabii açıkçası herhalde yayınımıza katılan herkes için bir... ...burukluk veren bir tablo söz konusu şu anda. E, fakat ben bir takım detayların hala önemli olduğunu düşünüyorum. Henüz e, sonuçlar kesinleşmiş falan değil. E, fakat genel olarak hani ülke genelinde yine... ...bütün bu olanlara rağmen çok fazla bir şeyin de değişmediği ortada. Evet ama yani unutmayın ki e, <gülüyor> uzun dönemde her zaman kazanan siz olacaksınız. Ama uzun döneminde ne kadar olduğu önemli. Sizin hayat biliminiz yetmeyebilir bunun için. <gülüyor> <gülüyor> en büyük kötümserlik de oradan geliyor zaten. Hani uzun dönemde kazanacağını biliyorsun ama... Ya evet, yani <gülüyor> kaç sene daha, beş sene, on sene... Tabi burada yani AKP bazlı konuşmuyoruz. Genelde dünya üzerinde hegemonya kurma üzürü, e, üzerine kurulmuş bütün düzenler üzerine konuşuyoruz. İster Amerika'da olsun, ister Avrupa'da, ister Çin'de... Ülkenin adı önemli değil siyasi sistemin ne tür bir sistem olduğu bile önemli değil. Ama sistem tamamen tek kürek bir sistemse her zaman e, duygu ve düşüncelerin üretilmesinde her zaman bir ne olacaktır? Bir e, tek düzelik olacaktır. E, bu da hani yaşam kalitesini azaltan bir unsur olduğu için zaten biz buna takıl takılıyoruz. Ekonomide takılıyoruz, siyasette takılıyoruz, teknolojide takılıyoruz. Genelde adaptasyon her zaman tekerlere karşı. E, burada da ee, bu tekelin e, zaaflarını çok iyi bir şekilde görebildiğimiz için e, ne bileyim kendimize bir şekilde şansı sayıyorum. Yani eğer e, ne bileyim bu trene takılmış olsaydım e, ne bileyim e, akşam yatıp kendim böyle bir gün kalktığım zaman e, egemen bağış falan işte yüzüyle kalktığım herhalde bayağı kötü hissederdim <gülüyor> <gülüyor> Onuncum... Selamlıyorum İstanbul'dan. E, ben balkon konuşmasının sonunu bir izleyin bakalım, e, kendinizi <gülüyor> daha iyi hissedeyim. Sonunda e, biraz önce Twitter'dan gördüğüm bir espriyi paylaşayım. Sonunda sıfırla, sıfırlayamadıklarını halka atacaklar diye. E, umuyorum öyle olur. En azından Yelta'nın 66 lirası gibi orada dinleyenlere de hiç olmazsa bir yövmeye çıkmış olur diye düşünüyorum. Bir çıksın diyorsun. <gülüyor> E, gitmeden bir... Jack da gülüyor senin burada. <gülüyor> Sevgili Jack, güzel yarınlarda başka seçimlerde buluşmak üzere. Biz evet. artık bunu bir gelenek haline getirelim. Bir sonraki ee... seçimde görüşmek üzere. E, Jack çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne yapmasına gerek yok. Brezilya seçimleri olur. Rusya olur. <gülüyor> bir sonraki seçimleri Şimdi aynı heyecanla... önümüzdeki Ukrayna var. E, Ukrayna ya, evet Ukrayna seçimleri böyle şekilde bir yayın yapılabilir. Bize ekmek çok arkadaşlar. Merak <gülüyor> etme. <gülüyor> Onur, e, Jack tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Çok Tam 3 saati doldururken e, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimiz balkon konuşmasından biraz etkilenip azaldılar ama e, hala dinleyen birkaç kişi var. Onlara da buradan sevgilerimizi iletelim. Programın çok uzun olmasına rağmen bir kaydı çeşitli yerlerde bulunacak. Bilmiyorum kimi artık açıp dinlemek ister ama. Dinlemek isteyen olursa onları da ulaştıracağımızı söyleyelim. Evet, artık tarihçiler bakar. Derler ki işte e, 2014 yılında Türkiye'deki herhalde seçimlerde bağımsız <gülüyor> internet medyasında neler dönüyormuş. Sevgiler Mahi, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.